والحبيب الذي جرج شفاعه لكل هول من الأهوال مقتاحم الحمد لله الذي ندعنا لهذا وما كنا نأتي لأولادنا لأولا دعاء لأولا الله وما توفي طاعة صاميل الله بالله لقد جاء رسول ربنا الحق Sallu ala Resuluna Muhammed, Sallu ala Muhammed, Allah'u sallallahu Sallu ala Muhammed, Allah'u sallallahu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحين القيوم allah milhali ve ve Teala ve hazretleri bu meclisimizi temmen ve mübarek eylesin. Şimdi konuşulacak mevzu çok olmakla beraber İntikadımızı ilgilendiren inanç meselelerimizle alakalı konular tabi her zaman gündemin ön sırasındadır. Şimdi eskiden güvenilen Hoca Efendiler vardı. Yine de var fakat bu Hoca Efendiler bir ayet okudu. Bu Vahhabili Kur'an. Adam. Allah hak ettiği şekilde ona muamele etsin. Amin. Efendim. Bu insan tabii bir şey tutturdu, bir yol tutturdu. Bu, bu yolunda kuruluşunun tabii başında kimler geliyor? İngilizler, Lawrence denen ajanlar Arap Yarımadası'nda Cezire i Arap'ta efendim bölünme, Osmanlı hakimiyetinin efendim kaybolması, halifeliğin dağılması, Arapların da parçalanması, bugün gördüğünüz gibi 20-30-40-50 parça parça parça parça hiçbirinde bir hükmü yok. Bu duruma dönüştürülmesi, bu Abdülvehhab denen kişi maalesef bunlara aldandı. Kendi kardeşi asla buna tabi olmadı ve kardeşi büyük alim idi. Kardeşinin buna reddiyesi var. Ondan sonra o zaman da tabi bazı alimler baştan işi anlayamadılar. İslam adına konuşuyor zannettiler. Tabi oldular. Sonra bu o alimlerin de birçoğu işin iç yüzü meydana çıkınca bundan beri olduklarını, uzak olduklarını ve bunun sabıttığını saptırdığını beyan ettiler. Bu derin bir konu. Şimdi bizden ne alakası var? Bizden çok alakası var. Ne münasebetle? Tabii bu iki üç senelik olaydır. İki üç seneyi geçkin olaydır. Ama bu Tsunami'nin dalgası yeni yeni bize kadar vurmaya başladı tabi kendileri de aklı başında olanlar yaptıkları yanlışı anladılar İngilizlerle beraber olmalarının sonucunu kendileri gördüler onlara hürriyet vaat edildi istiklal vaat edildi müstakil devletler vaat edildi fakat hepsini toplasan hiçbirinin müstakil olmadığı ortaya çıktı kandırıldılar Osmanlı'ya da arkadan vurdular. Efendim İngiliz de beraber oldular. Bunlar hepsi tarihi gerçekler. Ama şimdi bugün tabi büyük yanlışlara girdiler. Ondan sonra iş çığırından çıktı adamlar. Sahabe-i kiramın türbelerini yıktılar. Gidersin gelirsin Mekke'de, Medine'de. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeşil kubbesi kaldı. Onu da yıkmak istediler ama Tabi Allah Teala ona müsaade etmedi. Yoksa iktidar oldular, her tarafı kırdı geçirdiler. Hatice anamızın kubbesini yıktılar, Fatma anamızın kubbesini yıktılar. Her yeri dümdüz ettiler. Ondan sonra birçok alimi kestiler. Bu Vahabiler İslam adına çıktılar ama efendim bütün millet şirktedir. Bütün millet dinsizdir. Bir Müslüman biziz kadar tabii uçuk kaçık iddialar safsatalar ki işte peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sakalı şerifini ziyaret eden gavur olur. Şirktir. Peygamberin kabrinde onun yüzü su hürmetine şefaat isteyen şirktir, gavur olur. Şimdi aynı kafadalar. azınlıktalar ama yönetimlere Suudi Arabistan'daki yönetimlere Ondan sonra Eveler millet şefaat ya Allah diyormuş. Cahur oluyormuş. Bunların kanı da helal, malı da helal, namusu da helal. Daldılar, Taif'i perişan ettiler. Taif'te binlerce insan öldürdüler. Mallarını yağmaladılar Müslümanları. Bunların büyük bir tarihi vardır bu işin. 200 sene evvel olan olaylardan. Ehli sünnet alimleri, şerhleri, velileri Mekke'de, Medine'de, Taif'te kılıçtan geçirdiler. Bunların yaptıkları katliamlar, cinayetler belki yüz binlerle telaffuz ediliyor. Bu Vahabi rejiminin Abdülvahab kanalıyla ne cidden gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bunları hep beyan etti. Daha önceden mucizelerinden olmak üzere. Sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah mübariklene Yemen'ine dualarında Yemen'e bereket duası etti. Şam topraklarına bereket duası etti. Irak topraklarına bereket duası etti. Etti, etti. Oradan birisi kalktı dedi ki Ya Resulallah ve fi Necid işte Vahabilerin çıkış yeridir. Necid yani şimdiki adıyla Riyad Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Necid'dir. Eski tabirde, hadislerde. Ya Resulallah de e dua et dedi birisi. Etmem dedi. Yat lo karnu şeytan min necdet. Şeytanın boynuzu necdetten doğacak dedi. Bu hadis-i meşhurdur. Kitaplarda sayı kaynaklarda vardır. Tabi onlar onun için bu hadisi pek söylemezler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme niye düşman olduklarını Ha en iyi Müslüman onlar. Onlara sorarsa tek el donlar. Hutbeleri okurlar, imamlık ederler, teravihleri hatimle kaç saat kıldırırlar, sabah kadar namaz kılarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da haber verdi. Seyahat-i su kavmun, hadislerinde bir takım insanlar çıkacak. Hudetâ u'l-esnâ, sufâhâ Beyinsiz insanlar, ilimsiz insanlar Mecrubesiz insanlar <gülüyor> konuştukları zaman hep ayet okurlar hadis okurlar sanarsın İslam'a çok bağlıdırlar ya murkuu kema hızlı ok diyor avı delip geçtiği gibi kan bulaşmadan çıktığı gibi onlarda dinden çıkacaklar. <gülüyor> Sonra diyor çıkan ok tekrar Yerine dönmeyeceği gibi. Onlar da dine dönemeyecekler. Kimdir bunlar ya Rasulallah? Sima soruldu, alamet soruldu, nişan soruldu. Sima muttehlik. Alametleri tıraştır buyurdu. Tabi kafayı tamamen tıraş ederler buyurmak oluyor. O da hariciler olarak çıktı. Hz. Ali e karşı gelen hariciler. Ondan sonra da bu Vahabiler aynı sistemde. Görüşler aynı. Nedir görüşler? Efendim şunu yapan kafir, bunu yapan kafir Kabe'yi öptün kafir makamı İbrahim'i öptün kafir Allah Allah böyle bir insanları tekfir etmek, insanları kafirliğe nispet etmek <gülüyor> ve biz ehli sünnetiz, bizden başka Müslüman yok ona baktığın zaman da o zaman bunların nüfusu kadar Müslüman kalıyor ki dünyada belki birkaç durlar, bir buçuk milyar Müslüman kafir olmuş Zihniyetleri budur. Kan dökmek bunlarda çok serbesttir. Şimdi kendi başlarına da döndü tabi. Suud hükümeti de çok rahatsızdır. Şimdi başlattı. Hutbeler okutturuyor. Devamlı ki işte adam öldürmek şöyle gül böyle gül E anladık mı? Bu 200 yüz sene evvelden başlayan bir süreçtir. E, bu kadar alimin velinin erşilet insanın kesilmesine sebep olan İngiliz oyunuyla kurulmuş bir düzme düzendir. Şimdi bu adam işte oralara bir hakimiyet kudu. Devlet yönetim tarafı Suud ailesine verildi. Anlaşmada diyanet tarafı da Abdülvehhab'ın tarafına devredildi. Şimdi iki güç var tabi. Diyanet bunların ellerindedir Suudi Arabistan'da. Bunlar devamlı işte. Hutbeleri okuyorlar. imamları tayin ediyorlar ve şair. Burada Tabii üniversiteler camialar orada camia deniyor. Mekke'deki, Medine'deki vesaire üniversitelerde kimin elindedir? Dolayısıyla Diyanetin elindedir. Dini ilimler. Burada ehli sünnet alimlerin hepsini zamanla ne yaptılar? Attılar. Mesela Sabuni'yi tanıyor musunuz? Meşhur Sabuni Hazretleri var. Mübarek bir alimdir değil mi? Efendi Hazretlerimize de bağlıdır o. Sabuni dünya çapında marka bir alimdir. Sahbuni'ye kafir dediler attılar. Şimdi Sahbuni Mekke'de derslere mezülmezse de mesela. Eşari matüridiler de kafir oluyor. Eşariler de kafir oluyor. Bunlara göre Allah köpte oturuyor. Arşın üzerinde oturmuş. Yanına da yer ayırmış. Allah bizim gibi iner diyor. Bizim gibi çıkar diyor. Bunlarda böyle bir itikat var. Anladınız? Yani itikatlar berbat. İtikatlar mücessime. Allah Teala ya haşa ve kella, bizim gibi böyle el isnad eden, ayak isnad eden, bizim gibi yüz isnad eden, oturma isnad eden, gezinme isnad eden berbat bir itikat. Bunların böyle bir aşırılıkları var, sivrilikleri var ama üniversiteler bunların ellerinde olduğu için buradan da bir takım insanlar gidiyor bu üniversitelerde okuyor. Bir de bunlarda tabi para gücü fazla olduğu için bu para gücünü nasıl ki şia mezhebi Azerbaycan'da ta Bosta'ya şuraya bu her yere kadar şia mezhebini yaymak, sahabe düşmanlığını yaymak için adamlar gönderiyor, mallalar tayin ediyor, paralar veriyor. Arkalarında devlet gücü var. Bunların da bu gücünü kullanmak üzere bunlarda ne yapıyorlar? İşte ben dünyanın her yerine Camiler yapıyorlar, e, yaptıkları camilere de imamlar atıyorlar, e, onlar hutbe okuyorlar. Onlar da o hutbelerde insanları mezheplere karşı, tasavvufa karşı, hadislere karşı ve şair Efendim, el-i sünnetin önemli meselene karşı aleyhde bilinçlendirelim derken saptırıyorlar. E, cahil milletine bir şeyden haber yok, hoca böyle dedi diyor çıkıyor. Ondan sonra Allah arşın üstünde oturuyor diyor. Allah gökte diyor. Bunların daha itikatlarını sayma benim burada vaktim yetmez. Ama şimdi bu adamların yetiştirdikleri insanlar e, şu anda Türkiye'de de her ülkelere dağıttıkları gibi Türkiye'de de buralardan yetişen mezun olan insanlar var. Bunlardan etkilenmeyen var mı? Var. Çok azınlıktadır ekseriyet orada okuduğu için 5 sene 10 sene okuyor e orada onların inancıyla zedeleniyor zehirleniyor e geliyor burada da Mekke'de okumuş Medine'de okumuş Denince de bir itibarı var ama Mekke'de okumuş da kimde okumuş meselesi hiç gündeme getirilmiyor göz ardı ediliyor Hattat Mustafa Efendi vardı bilmiyorum duydunuz mu Medine-i Münevere'de 90 küsur yaşında vefat etti Erzurumlu Mustafa Necati Erzurumi Hazretleri biz onu ziyarete giderdik Efendi Hazretlerimizden beraber Erbakan hocamızın çok yakınıydı bütün kıymetli zevat hep kendisi ne giderdik yani orada bütün halimler, bütün veliler onun yanında toplanır o tabi ta Osmanlı Şeyhülislamlarına yetişen adam Mustafa Sabri Efendileri Zahidül Kevselileri tanıyan Mısır'dan doğru Medine'ye geçmiş tabi oranın vatandaşlığını da almış 70-80 senedir Medine'de Yakında vefat etti. Allah şefaatine nail eylesin. Rabbim rahmet eylesin. Büyük bir veli, büyük bir alim. idi mesela. O adamcağız orada bu talebeleri kurtarayım diye dergi açmıştı. Siz üniversitede okuyorsunuz diploma almak için ama akşam da gelin burada ben size bir özel ders vereyim diyerekten bazı talebelerimizi kurtarmış elhamdülillah. Fakat e, tabii ki o da vefat etti bir 5-10 seneye yakın. Daha da bir boşluk oldu. Şimdi maalesef bu insanlar Türkiye'de bazı makamlara gelmişler. Efendim hoca olmuşlar. Tabi bu akımdan etkilenen Mısır'da da bu reformist takım Çok güçlü o zaman. İşte Osmanlı'nın Şeyhülislamları, Mustafa Sabri Efendi, Zahidül Kevseri bunlar çok büyük insanlar. Onlar da efendim Mısır'a gidince Kaire'ye bu işten karşılaşmışlar. Ortalık, karman, çorman bir şey efendim selefi de, kendilerine selefi dedeğen bir akım ve işlerine göre hadisleri inkar eden, işlerine geleni kabul eden, işlerine geleni tevil eden bir akım, bir cereyan. İşte Afganiler, Abdullahlar, Reşit Rızalar vesaire. Bu ekolde milleti reforma, ictihadını işte kendin yap Fetvanı kendin bul, zamana göre hareket et şeklinde İslam'ın olmazsa olmazlarını değiştirme çabasında olan Bunların çoğu da bir mason hocalarına kayıttı. Abdur Masol hocasına kayıttı mesela. Bu insanlar bir cereyan meydana getirmiş. E Rüset alimleri bunların karşısına cevaplar vermiş, reddiyeler yapmış. Allah kendilerinden razı olsun. Onları efendim ilmen çöketmiş, çürütmüş ama ya, tabii ki masonlarla irtibatı olanların ve İngilizlerden ve kafirlerden destek görenlerin propagandası yayınının gücü fazla oluyor. Her zaman için hakkın sesi kısık oluyor. Batılın sesi borozan gibi çıkıyor. E İngiliz ne ister? E millet tabi mezheplerden ayrılsın. Millet tasavvuftan soğusun. Millet alim tanımasın, veli tanımasın, herkes müstehit olsun, herkes ben bilirim desin, meali açsın, manayı çıkartsın. O zaman dini bozmak çok kolay olur. Ama belli mercilere dayanan İslam'ın gücünü değiştirmek kolay olmaz. Onun için bunların arkasında tabii masa başı planlar var. Yahudi durmaz, Mason durmaz, İngiliz bunlar hepsi bir. Bunlar 100 senenin hesabını yapar, 200 sene sonrası hesabını yapar. Hangi hocayı satın alacağını hesabını yapar. Hangi adamla anlaşacak. Onu nasıl konuşturacak. Ona nasıl bir çığraştıracak. Milleti nasıl etkileyecek. İslam alemini nasıl parçalayacak. Bunun hesabını yapar. Ta i̇bn Sebe. Yahudisinin. Müslüman oldum diyerekten. Sahabe-i kiram döneminde. dedikodu, fitne iftiralar kaynataraktan. Değil mi efendim sahabeyi bile. Savaşa sokacak fitneler. Entrikalar. Şia mezebini kurduran İbn Sebe Yahudisinin ta o zamandan sahabe döneminden bulunan hileleri başlamıştır çünkü Yahudi durmaz. Medine'den söküldüler. Kurayzalı oğulları, Nazeroğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zaferleriyle, kalibiyetiyle sürüle, sürüle sürüle sürüle efendim fitneleri tabii bir şekilde bertaraf oldu ama artık Müslüman oldum görünür. Mühtedi kılığına girer. Efendim müsteşrikler dini ilimleri o kadar incelerler ve o kadar bilgi sahipleridir ki sizin hiçbiriniz onlar kadar bilgi sahip değilsiniz ve İslam aleminde de bunların ayarında hoca da az bulunur aynı gelir Irak'a gelir 20 sene 30 sene bu kargaşayı çıkartmadan 30 sene orada durur orada evvela oranın en büyük alimleriyle görüşür onlara talebe olur onların lehçesini onların konuşma stilini alır aynı ağız konuşur sırıtmasın diye ondan sonra orada kimi kime karıştırabilirim kimi kimle savaştırabilirim bunların hesabı şu anda yapılmıyor şu anda Irak'taki dökülen kanın dün efendim projelenmiş bugün tatbikat safhasına konmuş bir olay yok bu olay belki 50 sene 100 sene evvelki Yahudinin projesidir daha da evvel Theodor Herzl'in efendim Büyük İsrail projesi ki biraz da zamanını aşmıştır. E tabii ki küçük İsrail projesini uyguladılar. E şimdi büyük İsrail projeleri var. Bunun için haritaların değişmesi lazım. E haritaların şu sınırların değişmesi lazım. Çitaların değişmesi lazım. Bu hesaplar yapılmış. Ama burada illa dini tahrip etme amacı güdülmüştür. Çünkü millet hocaları dinledikçe, alimlere itaat ettikçe İslam güçlüdür. Ve küfür yer bulamaz. Bundan dolayı şey sulandırmak, ortalığı bulandırmak gerekir. Dolayısıyla İslam aleminin içine ajanlar sokmuşlardır. Bu ajanlar adam 20 sene, 30 sene Sultanahmet'te imamlık yapan adam sünnetsiz çıkmıştır. 30 sene Sultanahmet'te sonra papaz oldu ve seneler sonra Osmanlı'nın içine bile sokulmuştur. Yani Osmanlı koca çınar Küt diye mi devrilmiştir? Bunun içi yüzlerce sene kemirilmiştir. Bir anda bir ağaç gider mi? Bir güve girdiği zaman bir anda bunu götürebilir mi yani? Ne kadar zaman eşecek deşecek? Dolayısıyla adam sonraki bir alim Avrupa'da karşılaştıklarında ben Ayasofya'da 20 sene kıldırdım. Sultanahmet'le şüpheden namaz kıldırdım, senelerce seymam oldum diyen adamın papaz olduğunu orada itiraf edince buradan giden hoca efendi şaşırmıştır dolayısıyla şimdi kimi anlayarak kimi anlamayarak kimi kasıtlı, kimi saflığından bunlara malzeme olarak, alet olarak tabi Müslümanları itikatlarından, örflerinden, adetlerinden İslami gelenek ve göreneklerinden uzaklaştırmak suretiyle efendim maalesef bütünlüğü, birliği, dirliği bozma çabasındadırlar ve Türkiye'ye de bu sızmaya başlamıştır. Kötü meyveleri kötü neticeleri vermeye başlamıştır. Allah Teala sizleri muhafaza etsin. Amin. Bu itibarla şimdi esas sizi ilgilendiren konuya geliyorum hepsi hepimizi ilgilendiriyor ancak biz sizi Allah rızası için seviyoruz ve ehl-i sünnet ve cemaat dairesinden ayrılmamanız için gayret gösteriyoruz biz size acırsak Allah da bize acısın Allah Teala Celle Celaluhu kullarının hidayeti için faaliyet gösterenleri muvaffak etsin. Amin. Allah cümlemize devam sebat istikamet nasip etsin. Amin. Biz efendi hazretlerimizden yetiştik. Benim 30 seneyi geçin efendi hazretlerinin yanında ben 5 yaşımla ben efendi hazretlerimin yanındayım. 30 küsür sene ben efendi hazretlerimin yanındayım. Tabi o alahayyar efendi hazretlerinden yetişmiş dört mezhep müftüsü evliyanın reisi dört padişahın huzur hocası Osmanlı'nın sonunu ve Menderes dönemine kadar Cumhuriyet dönemine yetişmiş, 120 yaşında vefat etmiş böyle bir zat, efendim o da ondan yetişmiş. Dolayısıyla illa bir silsile lazımdır, illa bir halkaların eklenmesi lazımdır, zincirlerin birbirine takılı olması lazımdır, kopuk, e eksiz, efendim zincirsiz, ba bağlantısız diyelim sizin anlayacağınız dilde ilimler hiçbir zaman için faydalı olmaz. Bir insan kendi kafasından ben kitapları okuyayım, Türkçeleri yutayım diyerekten hoca olamaz. İlla bunun bir usulü vardır. Medrese usulü vardır. Osmanlı'dan gelen medrese usulü vardır. Bir de tabi bu mektep usulü vardır. İmam Hatip ve ilahiyat noktası. Bunlar oldum olası bir mülla anlaşamamıştır. Efendim babamız buyururlardı ki -i -i -i, Mekteplilerle medreseliler anlaşamaz. Hakikaten bu böyle gelmiştir böyle gidiyor şimdi bakıyor musunuz medreseden yetişen alimlerden sapıtan kaç tanedir bu ilahiyattan çıkanlardan şaşıran kaç tanedir bunları bir hesap ederseniz şimdi işin ne boyuta geldiğini görürsünüz her gün televizyonlarda ekranlarda açık oturumlarda boy gösteren o ilahiyattan profesör doçent unvanı alan insanların ek serisinin konuştuklarının ehli sünnetten tamamen uzak olduğunu efendim fark etmeniz lazımdır Osmanlı'dan gelen medrese sisteminde yetişen ve onlardan yetişenlerden yetişen insanların da ekseriyetle korunmuş olduğunu itikat yönünden, inat yönünden istikametten ayrılmadıklarını, çizgide kaldıklarını gözünüzle görürsünüz. Bunu müşahede edersiniz yani. Onun için benim bir diplomam yoktur. Diplomam olmadığı için de benim mesela bu e, ilmi ortamda, ilahiyatta şurada, burada Vaazlıkta, müftülükte bir kariyerim yoktur. Bana da bu lazım değildir. Dedim dışarıdan diplomalar alacaktım. Hani alırdım. Niye alamayayım? Adam Azerbaycan'dan profesörlük aldı 2000 dolara. Ben de mesela ortadan üst profesör olurdu. 4000 dolar verseydim mesela. Mesela değil bunlar şimdi. Adam kitabın altına profu yazmak için 2000 dolar verirsen Azerbaycan'da profesör yapıyorlar. Ne okuduğunu soran yok. Ama ve lakin tabi ben o şekil zaten haşa düşünmeyiz. Ha dışarıdan imtihana gireriz, dışarıdan imtihanları kazanırız, ilahiyeti bitiririz, müftü oluruz, vaz oluruz vesaire. Tabi o zaman Efendi Hazretlerimiz, Kardeşi sallallahu aleyhi ve sellem, bana şöyle bir sözü vardır, onu her tarafta hatırlatıyorum. Buyurdu ki, söz veriyorum sana, kerametine bakın ki, bunu 25 sene evveli konuşuyoruz. Söz veriyorum sana, sen diploma işine karışma, Müşterin bol olacak, cemaatin çok olacak. Her gittiği yerde imam edecekler, vaaz edecekler söz veriyorum diyor. 25 sene evvel bu sözü veriyor. Ondan sonra da, da birileri kocunuyor. Adam diyor ki ben Süleymaniye'de diyor vaaz ediyorum. 5 kişi beni dinlemiyor diyor. Bu adam gidiyor külliyede dağın başında vaaz ediyor. 50.000 bin kişi çamura batmayı göze alaraktan, arabaları bataraktan oraya gidiyor diyor. Bu ne anlatıyor kardeşim diyor. Ya kardeşim işte bu ne anlatıyor, sen ne anlatıyorsun Çıkıyor Süleymaniye'de kürsüye ne diyor biliyor musun? Sünnetler camide kılınmaz diyor. Cuma bitti hadi gidin evinizde kılın. Ulan adam zaten Süleymaniye'de işçi çalışıyor orada. Nereye evine gidecekler sünneti kılacak? Sünnet burada kılınmaz diyor işte Vehhabi kafası. Camide sünnet kılınmaz diyor. Tarz bitti hadi kış kış diyor biliyor musun? Adam biri de indirdi bunu aşağı gel aşağı tabi. Ondan sonra kılınır mıymış kılınmaz mıymış? Ya sünnet camide kılınmaz diyor. Nerede kılacak bu adam ya? iş yerinde zaten adam işten gelmiş şumaya gidecek işine yani eve kim gidecek o saatte adamdaki zihniyete bak milleti sünnetten uzaklaştıracak camide sünnet ve ondan sonra da diyor ki e, bu ne anlatıyor da bunu dinliyorsunuz diyor ya ben anlatıyorum beni kimse dinlemiyor e, dinlemez silsilen yok kardeşim zincirin kopuk irtibatsızsın gitmişsin orada burada bir şeyler okumuşsun ama kafayı karıştırmışsın hadislere iman etmiyorsun o hadis zayıf bu hadis mevzu o uydurma bu kaydırma Dini elden çıkarttın zaten. Bir şey kalmadı ki. E İmam-ı Azam da kimmiş diyorsun zaten. Hepsi benim. Ya o zaman adam da sana der ki senin kadar bende de kafa var der. istersen ölçelim der. İmam-ı Azam kimse sen de kimsin der. <gülüyor> Öyle ya şimdi sen İmam-ı Azam kim? O da adam ben de adam dersen sen sizden biri de çıkarsın ona dersiniz ki sen de adam ben de adam o zaman hoca efendi. Hiç düzümü yok seni dinlememe yani. Ben de konuşuyorum kendi kendime. Böyle bir din olur mu? Mezhebi devreden çıkar, mürşidi devreden çıkar, alimi devreden çıkar, veli devreden çıkar Araya vesile koymayın diyor, ara yüzüm yok diyor, direkt diyor Allah'a İrtibatı kurun diyor, direkt Allah'a irtibat, İyi sen buranın cereyanını direkt kofraya bağla burayı patlat <gülüyor> Kardeşim aradan, dünya kadar baraj var, barajdan bilmem ne var, oradan buraya, buradan oraya Şuradan şuraya, şu ışık gelene kadar, dünya kadar irtibat var Allah peygamber gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah peygambere ne üzüm vardı o zaman? Kabe'nin damına Kur'an'ı indirirdi. Hepiniz Araptınız alın okuyun dedi. Ebu Bekir Sıddık Arap'tı. Hem Kureşliydi, Fasıht'i, Belig'iydi. Hicaz dilini konuşuyordu. Hazreti Ömer ne kadar Arapçada zirveydi? Hazreti Ali. Bunların hepsi şairdi. Şair ne demek biliyor musunuz? yani Arapça şiir söyleyecek derecede Arap edebiyatına vakıf idi Ebu Bek şiirleri var Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin ama Kur'an geldiği zaman Kur'an geldiği zaman oradaki manaları kime soruyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlardı kendileri Arap olaraktan biz burayı böyle anladık diyemezler çünkü Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları yani hadis-i şerifleri olmadan anlaşılacak bir kitap değildir. Öyle olsaydı peygambere ihtiyaç yoktu. İşte ayet okuyorum sana. Sen billah ve enzellâ ileyke zikrâ ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sana bu Kur'an'ı niçin indirdik diyor. Bak şimdi dikkat bu sapık hocaların verdiği yanlış bana ne diyorlar peygamber bir hüküm getiremez. Bir açıklama getiremez. Emir yasak koyamaz. Sadece diyorlar. Peygamber sadece Allah'tan gelen vahyi ulaştırır diyorlar. Bu doğru mudur? Değildir. Bak siz bile bir anda sorsam mutlu darmut edecektiniz yani. Bana bak. Bir anda cevap veremeyebilirsiniz. Tabii doğru. Bundan sonra bilinçlenirsiniz. Burada ne demek istediğini biliyor musun? Ha, şimdi diyoruz ki. Altın yüzük takmak erkeğe nedir? Haramdır. Bu Kur'an'da var mıdır? Yoktur. Hadis'te var mıdır? Vardır. Eğer peygamber kendi kafasından bir şeyi kendi kafasından derken Kur'an dışında bir şey haram edemiyorsa altın yüzük haramdır demek geçerli olur mu? Olmaz. Çünkü Kur'an'da yok. Erkeğe ipek haramdır. <gülüyor> Daha yüzlerce, binlerce haram sayarım size. Bu haramların hepsi nereden çıkıyor? Hadis-i şeriflerden çıkıyor. Hadis-i şerif de vahiydir. Hadis-i şerif de vahiydir. Kur'an'dan farkı var. Bunu diğer bazı sohbetlerimde beyan ettim. Namazda okunmaz. İşte o farkı var. Namazda kırat yerine hadis okusan geçmez. Kırat Kur'an'dan olacak. Ama mana ve içerik bakımında hadis de aynı. Ayet gibi nedir? Vahiydir. Şimdi adam diyor ki Peygamber sadece diyor Kur'an'dan geleni diyor okur sadece Kur'an'dan geleni okur deyince ne olmuş oldu? Bütün hadisler devre dışı olmuş oldu. E Kur'an'dan geleni sadece okuyacak olsaydı o zaman başka biri de bunu okuyabilirdi. <gülüyor> Ama Allah ne buyuruyor? Bak şu ayete dikkat. Biz sana Kur'an için indirdik? لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَعْنُزِلَيْنِ Bu insanlara neyin indirildiğini Allah'tan ne haber gönderildiğini açıklayasın diye. Yani tebliğ bir de tebyin Tebliğ nedir? Ulaştırmak. Fatiha'yı almıştır Allah'tan bir Fatiha'yı okumuştur. Bu tebliğdir. Ama bir de Fatiha'daki manayı açıklamıştır. Bu da tebyindir. Tebyin beyan etmek mesela. Siz diyorsunuz ki: "İhdinas sıratal aleyh, ikram ettiğin dostlarının yoluna bizi. Dost doğru yola bizi hidayet buyur. Aleyh, kızgın kızdığın, gazap ettiğin kullarının yoluna değil. Veled dâlin pusulayı şaşırmış, sapıtmışların yoluna değil." diyorsunuz Fatiha'yı her meale baksanız böyle mana bulursunuz. Peki burada Allah'ın gazap ettiklerinden maksat nedir? Vela Dâli'nin sapıtan şaşıranlardan kasıt nedir? Bunu sen lügat manasını vererek Ebu Bekri Sıddık olsan çözemezsin. İşte orada Resulullah devreye girer ve açıklama yapar. ne buyuruyor? Allah'ın gazabına çarpılanlar Yahudilerdir. Sapıtanlar da Hristiyanlardır. Yani Geyri'l-Maglubi Aleym Vela her namazın her rekatında okuduğunuz Fatiha'da Yahudi ve Hristiyanların yoluna aman ya Rabbi bizi yanaştırma. Bizi sıratı müstakim eli sünnet vel cemaattan ayırma. Amin. Bunu diyorsunuz. Bunu dediğinizi biliyor musunuz? Ha, şimdi ama tabii bu manayı şu anda vermeyen çok diyalogçu hocalar var. Bunlar profesör. Adam bir meal yapmış mealin içini Tevrat İncil'i doldurmuş. Kur'an'ı Tevrat'la İncil'le tefsir ediyor. Sanki Kur'an'ı bu kadar tefsir eden hadis yokmuş gibi. Ondan sonra zaten Tevrat tahrifata uğramış, değiştirilmiş. İncil değiştirilmiş, Allah'tan geldiği gibi kalmamış, içi karışmış. Bu şu anda Kur'an'la nasıl mukayese edilebilir? E adam profesörü liayatçı yapmış bunları. E şimdi tabii gayril mağdubi aleyhim Yahudiler dersen, vela daalinde de Hristiyanlar dersen tabii... E yani yükselemiyorsun biliyor musun? Bir yerlere gelemiyorsun. Belki zorla bir profesör olursun ama ondan sonra hiçbir yüksek mevkiye seni almazlar. Çünkü senin ifadende o hadisi naklettin. Hadisi nakledince de Yahudilere Hristiyanlara efendim sapık diye Allah'ın gazabına çarpılmış diye ithamda bulundun. O yüzden bazı merciler seni bir yere getirmez bunun için de sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki bu Allah'ın gazabettiği kimseler işte kime kızıyorsa onlardır. Saputanlar da işte bütün şahşınlardır. Ama Yahudi Hristiyan lafını özellikle geçirmiyorsun. Çünkü neden birileri bundan rahatsız olur? Bu da benim kariyerime mal olur. Zarar görürüm diyorsun. Ama sana bunun için mi bu ilim verildi? Allah kitap verdiği, ilim verdiği kullarından söz aldı. Ve yakalallahü mücezkellezîne kitap insanlara ne İnsanlara kitabımı açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz. onlar kitabımın ilimlerini sırtlarının arkasına gittiler. Üç az bir dünyalık menfaata değiştiler diyor. ne kötü şey satın aldılar. Yani sen profesör olma veya bir unvan alacaksın veya Yahudi Hristiyanlardan beğeni kazanacaksın veya benim diyalogçu görünerekten dinler arası diyalog savunaraktan efendim Vatikan nezdinde, papalar nezdinde, hahamlar nezdinde ne münevver ne aydın, ne beyefendi. Tabii bunun neticesi olarak Türkiye'deki de efendim bazı tabi basın yayın organlarında koltuğun olacak. Efendim bilir kişi olarak hakemliğin olacak, rolün olacak. Seni herkese tanıtacaklar. İşte Aydın Hoca, işte Münevver, Hoca, işte Kur'an'ı en iyi anlayan alimler bunlardır diye meydana çıkarılacaksın. Dolayısıyla kitapların çok satacak. Efendim yayınların çok satacaksen tabi maddi ma köşeyi döneceksin. Manevi cehennemin köşesini dönerken maddi dünya köşesinde döneceksin tabi. Bunların neticeleri var. Neticeleri var. Ama bu olur mu arkadaşlar? Biz doğru bildiğimizi gizleyebilir miyiz bu insanlardan? Neimize mal olursa olsun biz bu ayetlerin hadisleri nasıl mana vermeyeceğiz? Onun için şimdi... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi sadece tebliğ değil, tebliğin artısı olarak tebliğindir. Yani açıklamak bu açıklamayı neyle yapar? Hadislerle yapar. Üteyücül Kur'an bana Kur'an verildi ve minel hikmetin mislihi iki mislide sünnet verildi diyor. Yani hadis-i şerifler Kur'an'dan çok daha fazladır. Sırf Ahmet ibni Hanbel müçtehid, Hanbeli mezhebinin sahibi müçtehidin ezberindeki hadislerin sayısı bir milyondur. Bu 1 milyon hadisin bazıları 3-5 sayfa uzundur. Ve bu hadislerin ravilerini biliyor. Ben kimden duydum? Şu zattan. O kimden duydu? Şu zattan. Resulullah ne arasında sallallahu sellem? Bazı 5, bazı 6, bazı 4 ravi senedin eklenmesi açısından gereklidir. 1 milyon hadisin hepsi aynı kanaldan gelmediğine göre bunu zaman, 3 ile 5 ile çarptığınız zaman 3-5 milyon kişinin de ismini bilmek lazımdır. Bir de bunların vasfını bilmek lazımdır. Güvenilirlik derecelerini bilmen lazımdır vesaire. Bu bir Ahmed İbn Hanbel'den verdiğim misaldir. Ebu Hanife kimdir? Radıyallahu anh. Ebu Hanife'nin yetiştirdiği müştehidler, İmam Ebu Yusuflar, İmam Muhammedler bunlar zaten öbürlerinin hepsini yetiştiren. Ahmed İbn Hanbel dediğim insan kimin talebesidir? İmam Şafii'nin talebesidir. İmam Şafii kimin talebesidir? İmam Muhammed'in talebesidir. Hem de kayın bir akrabalıkları var. İmam Muhammed kimin talebesidir? İmam-ı Azam Ebu Alimlerde silsile vardır. Birbirine saygı vardır. Hürmet var. Tabi onlar da müştehir olmuşlar. Bazı fetvalarda ayrı fetvalar vermiş olabilirler. Ama hürmet, saygı, sevgi dairesinde. Şimdi koca İmam Şafii Ahmet Muhammed'in okutan zat din mübin İslam'ın ayetten, hadisten çözümlerini fıkhi meselelerin efendim dörtte üçünü İmam-ı Azam Ebu Hanife çözmüştür diye itiraf ediyor. Geri kalan dörtte birin yarısını da yine o çözmüştür diyor. Geri kalan bütün müştehitlere yarısı kalmıştır diyor. <gülüyor> Fıkıh ilminde bütün mahkullar Ebu Hanife'nin ailesi gibi izliyor. Tabi radıyallahu anh Allah onlara o ilmi vermiş, o irfanı vermiş. Şimdi bu insanları sen Devre dışı bırakacaksın. Bunların görüşlerini devre dışı bırakacaksın. Adamlar bilgisayar halt etmiş ya. Bilgisayar halt etmiş. Sana söylüyorum bir milyon hadis diyorum. Ravilerine kaç milyon isim diyorum. Ve bundan başka daha nice ilimler diyorum sana. Kıyamete kadar ümmetin başına gelecek meselelere çözüm getirmişler. Şu anda fıkılara bakarsan şu anda hala başımıza gelmemiş işlerin bile çözümü hazırlamış o zamanda. Adamlar böyle hizmet etmişler. Allah'ımızın yardımıyla, himmetiyle. Şimdi adamların hafızaları, bir İmam-ı bir İmam-ı Gazali'ler bunlar daha, bir, daha yakın tabakada. Adamlar diyorlarmış ki biz unutmak nasıl bir şeydir acaba? Duyuyoruz da böyle bir şey başımıza hiç gelmedi. Unutmak nasıl oluyor diyorlarmış. Şimdi unutmak, nisyan dediğimiz Arapçadaki unutmak neden mütevellittir? İsyandan. Yani günah işlendiği kadar insan unutkan olur. Na ıhreme ne kadar bakarsa o kadar hafıza gider. Ne kadar haram görür, o kadar havuza gider. Ne kadar haram yer, şüpheli rızık yer. Şu anda bizim bütün satılanlar gibi. Bu kadar şüpheli yediği noktada hafıza gider. Onun için bütün millet, iki tane telefonu bile artık ezberinde saklayacak yoktur. Hepsini telefona yükler. Onu da kaybettiği Bütün kafa gider. Beyin gider. Ondan sonra adamı arayamaz. Şaa... Telefonu çaldırdım da numaran hepsi gitti e tabi kafa yok ki zaten e, yüklemiş telefona bilgisayara o da bir efendim kısa devre yapar veyahut da efendim bir e, ışık ceryan gider vay kaydetmedim hepsi gider Cık, sen kaydetene kadar mesela hepsi gider e, şimdi adamlar unutmayı soruyorlar unutma nasıl bir şey adamda günah diye bir şey yok haram yememiş yalan dememiş anası öyle babası öyle soyu sopu öyle Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? E tabii ki o adamlardan öyle çocuklar yetişir. Şimdi bizden ne yetişir? Eşkıya yetişir. Bizden eşkıya yetişir kardeşim. Bizim çocuk gelip bizi soyar ya. E tabii. E çünkü biz yiyoruz haram. Konuşuyoruz yalan. Bizden yetişen bizden beter olur. Eşe çıkacağız. i̇mam Azam kimmiş. Tövbe ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelerine methettiğine tabi, hayrul kurunu en hayırlı asır benim asrımdır diyor. Bukhari hadisi sonra onların peşine gelen tabi'in, işte o İmam-ı Azam, İmam Azam tabi'indendir. Hazreti Ali Efendimiz'den dua almıştır. Çocukken babası götürmüştür. Bütün ilmi Hazreti Ali'nin duasıdır. Ellum, ondan sonra onları takip edenler, yani tabi tabi'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görenleri görenler. İşte yani tabi'in tabakası Hasan-ı Basri gibi, İmam-ı Azam gibiler diyelim tabi'in tabakası. On sonra teba'i tabi'in. İşte i̇mam Şafii gibi, Ahmet-i Hanbel gibi bunlar sahabeyi görmemişler, göreni görmüşler şeklinde. Böyle bir zincirleme devam eder. Kainat Efendisi bu en hayırlı asır benim asrımdır. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler. Ondan sonra zaten bir şey dememiştir. Kendisinden sonraki iki asrı işaret etmiştir. Aslı saadetleme üç asır olarak bunu gündeme alırsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 300 sene kadar bir süreçtir. Zaten bütün fıkhın da çözüldüğü, mezheplerin de çözüldüğü, tasavvufun da kurulduğu, hadislerin de kaynaklaştığı bütün devre bu 300 senedir. Bu 300 seneden sonra artık nakiller başlamıştır. Yani nakletme yoluyla bu ilimler bize ulaşmıştır. Ondan sonra zaten ne müstehit kalmıştır, ne muhaddis kalmıştır. O 300 sene sonra gelenler hep geriye dayanarak ilerleyebilmişlerdir. Çünkü tabi ki burada bir silsile şarttır. Ben bunu uydurdum diyecek hali yoktur. Felancadan duydum demesi lazımdır. Çünkü ilim rivayetle gelendir. Yoksa kafadan atılan ilim olmaz. E sen bir halde bir mana veriyorsun. Sen bu manayı buna göre veremezsin. E ben Arapçayı çok iyi biliyorum. Lugata da bakıyorum. Bu kelimenin karşılığını veremezsin. Niye? Orada İbni Abbas ne demiştir? İbni Abbas'ın talebesi İmam Mücahit ne demiştir? İkrime ne demiştir? Onu bilmek zorundasın. E, o nakillerde gelmiş işte Tabe'yi orada onu dökmüştür. İbn-i Ebi Hatim onu orada dökmüştür. Kaynakları sıralamıştır. Sen orada i̇bn Abbas'ın verdiği manaya rağmen ben lügatta böyle buldum diyerek bir mana veremezsin. Çünkü i̇bn Abbas kimden işitti? Muhammed Mustafa'dan işitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, öbür türlü ne olur? Bak ne olur. Ekimussala Ekimuhikame edin. Ayakta tutun. Hakkıyla yerine getirin diyelim. Neyi? As-salâte? He? Ne demek as de <gülüyor> Namazı. Ama bak şimdi bazı mealler çıkmıştır. Duayı diyor. Namazı ortadan kaldırmak için. Çünkü neden? Salat kelimesinin lügatına baktığınız zaman da kelime karşılığında dua geçiyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e kıymus Allah buyurduğu zaman bundan ne Ebu Bekir Sıddık, ne Hazreti Ömer bizim kıldığımız şu namazı kendiliğinden anlayabilir miydi? anlayamazdım. Çünkü salat İslam'la gelmiş dua manası var ama eskiden, Arap lügatında bu duanın ne şekil yapılacağı meselesi var. İşte o zaman Resulullah devriye girer. Bu dört rekattır, şu iki rekattır, bu üç rekattır, bunun kıyamı vardır, bunun öncesinde tahreti vardır, abdesti vardır, kuslu vardır. Bunda şu okunur, şu kadar hayat okunmak lazımdır. Fatiha okunur, rüka eğlenir, Sübhanallah bin Azim denir. Bu kadar bir namazdaki binlerce mesele var. Bu bir namazı salat kelimesinden kim anlayabilir hangi lukat bunu verebilir e dolayısıyla sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem usalli. bana bakın beni görün beni gördüğünüz gibi ben kıldığım gibi kılın buyurmasa Kuran'da etimul hacca haccı tamamlayın geçer haccı ne farzını söyler ne haramını söyler ne mekruhunu söyler ama vazifelerinizi benden öğrenin bak bir bir kere haccı yapmıştır zaten veda haccıdır o da o haccı da Yüz bin sahabiyle yaparak, 100.000 aşkın sahabeye tatbikatlı göstererek, birinin görmediğini öbürü görerek, birinin işitmediğini öbürü işiterek İslam bu kadar sahabeden bize gelmiştir. Haç vazifelerinizi benden alın buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa sen haç yapın ne olacak? Git Mekke'ye gel. Tekke. Ne oldu? Adamın dediği gibi farz tavafı yapmamak kalkıyor. Çok yoruldum benden paso diyor biliyor musun? Çıktı Mine'ye, çıktı arabada indi Müzdelife'ye, geldi şeytan taşlamaya tekrar Mine'ye canı çıktı 2-3 gün yorgun, uykusuz, susuz, hakikaten zordur, gidenler bilir. Gelmiş yatacak, Hacı Efendi ne var? Kalk! Ne oldu? Farz tavafı bayram gününde yapılacak biliyorsunuz. Üç farzın biri tavaf fazladır. O da bayram gününde olması lazımdır. Bu nereden çıktı diyor ya? Ulan nereden çıktı oğlum? Sen nereden çıktın? Bu Allah'ın farzıdır. 3 farzdan biridir. Ali diyor ne çıktık o zaman kaç gündür diyor otelden çıktık çadırlarda canımız çıktı Ya kardeşim o da faciptir, biri sünnettir burada İslam'ın meseleleri var ama haccın farzı bir biri ihram yiyeceksin biri efendim Arafat'ta vakfede bulunacaksın bir de farç bu bayram günü yapacaksın Bulsuz zaten dedi ki memlekete gidersek sana da hacı derler bana da hacı derler iş başına şey Biliyor musun? <gülüyor> Onun için ben farz tavafı yapmıyorum diyor adam ya. İşte ama tövbe tavlat diyorsunuz ama işte hadisi devreden çıkart, onu devreden çıkart, bunu devreden çıkart. Durum buna gelir. Ondan sonra adamın dediği gibi Arafat'a diyor aynı gün çıkmanın ne lüzumu var diyor. iki buçuk ay, üç ay zarfında hangi gün çıkarsam çık. E şimdi bunu da demeye başladı ilahiyatçı bazıları. Dolayısıyla din elden gitmesin arkadaşlar. Biz diyoruz ki dinimize sahip olalım, ehlistet itikadına mukayyet olalım, bağımlı olalım. Bak şimdi bu hususta çok konu var. Benim şu anda buna bu kadar girmeye vaktim yok. Evvelce değişik sohbetlerde vesilelerle konuşmuşumdur. Ancak bugün demek isteyeceğim başka bir mevzu var. O da nedir? Yine bu Vehhabi akıbının, Selefi Cereya'nın ve bugün bunların ithal ettiği Türkiye'ye bazı hocaların, orada okuyup gelen bazı kimselerin yüzünden şu anda maalesef Eli sünnet hocaların dahi etkilendiğini gördüm. Bizim cemaatlarımızın içindeki insanların dahi etkilendiğini gördüm ve çok üzüldüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. O da nedir? Hadislere iman meselesi. Şimdi hadislere iman meselesinde çok önemli olan şudur ki şimdi hiç hadis ilmi olmayan ee, sizin gibi diyelim normal sade vatandaş samimi Müslüman, hocefendilere inanan, güvenen, duyduğuyla okuduğuyla amel eden Allah hepizi muhafaza buyursun. Sizin gibi samimi işte buraya gelmişsiniz bu. Sizin samimiyetini gösteriyor. Bana da inanmışsınız, dinliyorsunuz. Tabii belki içinizden inanmayan da vardır ben. Kanbersiz düğün olmaz. Ben onu da kimse hiç bana inanma mecbur edecek. Değilim ama ben bildiğimi anlatmak zorundayım. Uyduracak da. Değilim. E şimdi mesele çıktı. Bu da yine vahabilik akımının devamıdır. Ama şu anda bunun vahabilikten sızdığını anlayamıyorsunuz. Ve anlayamazsınız. Onun işte ancak benim gibi bu işin içinde olan karıştıranlar anlayabiliyor. E ben de bu bilgimi sizle paylaşmak istiyorum. Sizle paylaşmak istiyorum. O da nedir? Şu anda gizli bir tehlike içimize girmiştir. Ve bunu bazı tasavvufa bağlı, tarikata bağlı icabında, efendi hazretlerine bağlı da olabilir, hoca olabilir. Ama yanlış yorum yapabilir size de yanlış bilgi verebilir bu da ne husustadır hadislerle ilgilidir mesela adam diyor ki efendim hadislerin hepsi hepsine inanılmaz diyor şimdi Baş şimdi hadislerde efendim hepsi sahih değildir biz de biliyoruz ki hepsi sahih değildir ama sahih ne demektir biliyor musun sen Şimdi lugata bakarsanız sahih doğru demektir. Şimdi sahih doğru demektir. Peki hepsi sahih değildir. Hepsi sahih değildir deyince ne demiş oluyorsun? Hepsi doğru değildir. Peki o zaman hangisi doğrudur, hangisi değildir? Geldiğin zaman adam hadisçilerin istilahlarını terimlerini kalkıp genel halka söylüyor. Halbuki hadisçilerin sahih değildir derken. Efendim bu hadis uydurmadır, yalandır, yanlıştır demek istedikleri diye bir gerçek yoktur. Böyle bir şey yok. Ha Bukhari'de bir hadis vardır. Bu sahiptir. Efendim Tirmici'de bir hadis vardır. Bu sahih değildir. O sahih değildir demek ne demektir biliyor musun? O sahih olması için aranan şartlar vardır. Alimler şartlar koymuş. Bu sizi pek alakadar etmiyor. Ama bugün artık halka indi bu iş. Bu hadis uydurmadır diyor. Ya hem hadis diyorsun hem uydurmadır diyorsun. Bir de hadis uydurma olamaz. Ya madem hadis demeyeceksin anladın mı ya da uydurma demeyeceksin. Bu milletin bildiği manada hadis Resulullah'ın kelamlarıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz ne biliyorsunuz kardeşim? Bu yaşa gelmişsiniz. Resulullah buyurduklarına ne diyorsunuz siz? Hadis diyorsunuz. Ya e bu hadis uydurmadır deyince Resulullah'ın sözü uydurma gibi oluyor. Böyle bir şey konuşma senin yetkin yok. Bu söz diyebilirsin. Bu söz diyebiliriz. Bir defa hadis lafına uydurmayı ekleme hadisesi. Ondan sonra buradaki tehlike nedir? Hadis kitapları Sade Bukhari midir? He? Müslüm midir? Kütüb-ü var. Kütüb-ü Şitte'ye Bukhari sonra ne ekleniyor? Tirmüzişi Ebu Davud i̇bn Maceşi Efendim Ebu Davud'u Nesaişi e, Ne Nesai ile etti altı kütüb var. Dokuz kitap. Üç daha ekleniyor. Ahmet ibn Hanbel'in Müstedi, Efendim İmam Malik'in Muvatta'ı, Darimi Dokuz. Ondan sonra tabakalar vardır. Bu tabakalar nedir? Oho saymakla bitirilmez. Biz size hadis kaynakları veriyoruz. Yazdığımız tefsirde ve sellelerde. Siz o kaynakların çoğun ismini bile duymamışsınızdır. Yani Ebu Nuaym vardır Hilyetül Evliya. Hatip var tarihi Bağdat vardır Hatip, sonra Ebu Yala vardır müsnedi, Abdülrazak vardır Musanefi. Saymakla bitiremem ben size. İmam Şafii'nin Ümmü vardır. Yüzlerce, binlerce Buhari gibi kaynak vardır. Buhari gibi kaynak vardır. Ha Buhari'nin, siz bir tek Buhari meşhur Buhari biliyorsunuz. Buhari'nin kendisinin ne kadar kitabı vardır? Tarihi Sabi'i var, tarihi Efsatı var, tarihi Kebir'i var. Kaç yüz, 15 cilt tersil Kebiri var Buhari'nin ayrıyetten. Mesela Buhari diye bildiğiniz 4000-8000 hadis ihtiva eder ki Kendisi diyor ki bu 8000 hadisi ben 200000 hadisten seçtim. Tabi 200000 hadisi yazamadım diyor. Dolayısıyla 8000'i seçmiştir. Ondan da mükerrerleri çıkarıyorsun aynı manada gelenleri bir 4000'e inebiliyor. E şimdi Buhari'nin kendisi 1 milyon hadis biliyordu zaten. E sen şimdi diyorsun ki Sade der Müslim'dir. E dini indirdin iki bin, üç bin hadise. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi buyuruyor ki bana sünnet, Kur'an'ın iki misli sünnet verildi. E, nerede bu kadar hadis? Ahmed Nihambel bir milyon hadis biliyordu. Nerede bu kadar hadis? Kütüb-ü Sitte, Kütüb Tis a, dokuz kitabı da toplasanız Ahmet Nihambel'in müsterinde otuz bin kadar vardır. Hepsini toplasanız işte yüz bini bulmaz. Yüz bin, iki yüz bin kadar şu anda kaynaklarda toplayabiliyoruz. İmam Şeyh'i toplamıştır efendim. 18 cilt kitapta yani diyelim ki 50.000. 50.000 bin, 60.000'i geçmiyor toplananlar. Hani bunu bir de değişik rivayetlerini katarsak 100.000 olsun 200.000 olsun. E Ahmedim ne anbet diyoruz ki 1 milyon hadis biliyordu canım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 24 sene konuştuğunu hepsi hadistir. Ve bunların hepsi yani 2000 3000 tane mi konuşmuştur? Bu bir mantık mıdır? E bunu biri duymuştur, öbürü duymamıştır. O duyan onu hakletmiştir, öbürü onu hakletmemiştir. E şimdi adam ne arıyor? Tevatür arıyor. Diyor ki ben mütevatir hadise inanırım yoksa inanma. E mütevatir ne demektir? Mütevatir bir cemaat böyle kalabalık duyacak. O kalabalıktan da başka kalabalık duyacak bize kadar kalabalık cemaatlerden gelecek. Bu kaç tane hadis hakkında geçerlidir? Kaç tane hadis hakkında geçerli biliyor musunuz? 30, kırkı geçmez. İndirdi işi şimdi nereye? Yirmiye otuza indirdi bak şimdi. E peki kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tevatürü şart koşmuş mudur? Benden kalabalık cemaatler duyacak, onlardan da onlar duyacak diye bir şey buyurmuş mudur? Resulullah Ayşe anamızla odasında gece tek başına kalıyordu. Orada Resulullah Efendimiz şerahat ayıp yoktur. Cinsel ilişkiye kadar İslam'ın helalını haramını göstermiştir. Sünneti vacibi göstermiştir. Hanımının dediği Ayşe anamızdan bunca hadis gelmiştir. Nasıl Ayşe anamıza dediğini gece evde yüz kişi duyacaktı. Böyle saçma bir ciniyet olur mu ya? Ümmü Seleme validemizden bir şey konuşmuştur evinde. Bu, bu hadislerin yarısından fazlası, hele ki aile meseleleri iç mahrem meselelerin çoğu analarımızdan geliyor rivayet. Resulullah'ın birçok evlenmesinin bir sebebi de budur. İslam'ı ulaştırmaktır. Çünkü bir hanımın kapasitesi hafızası nerededir? 8-9 hanımın. Ümmü Seleme validemizden gelen rivayetler, Ümmü Habibe validemizden bunca anamızdan rivayet geliyor. E, İslam böyle geliyor bize kardeşim. Resulullah senin beni gibi haşa nefsani bir dürtüyle haşa ve kelle evlenmemiştir. Sırf İslam'ı yaymak yaşatmak için evlenmiştir. Zaten mübarek İsa 40 yaşına kadar en gençlik zamanında bir hanımla durmuştur. Hatice annemizle efendim kaç yaşına kadar 40 yaşında evlenmiş 50 yaşına kadar Hatice anamızla durmuş. 50 yaşından sonra Zaten gençliği geçmiştir, istekli çağı geçmiştir diyelim bizim açımızdan düşünürsek yani. Bu mantık mıdır? E dolayısıyla sen şimdi nasıl dersin ki kalabalık cemaatler duyacak, onlar duyacak da ben öyle inanacağım. İndireceksin kırk hadise işi. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? O zaman biz de diyoruz ki bir mütevatir vardır, manen mütevatir vardır. Manen mütevatir ne demektir? Aynı lafızı kalabalık cemaat duymamıştır ama o manada öbür sahabede duymuş, o manada hadisi öbür sahabede duymuş. Bu sefer mana olarak rivayet aynı noktaya varırsa burada tevatür vardır, kalabalık cemaatler duymuş demektir. Çünkü aynı lafızla birleşmiyor ama mana aynı yere varıyor. Buna ne derler? Mane mütevatür. Mesela buna misal verecek olursak, tabii birçok misalleri vardır ama Efendi babamızın buyurduğu bir misal vereyim size. Sakalla ilgili rivayetler. Kalbül Müslik'in müşriklere benzemeyin ve firrun liha sakalı uzatın ahbışe varak bıyık kısaltın. Diyanet reisine sordular. Birkaç aylar evvel bizzat ben dinledim. Dediler ki sakal İslam'da var mıdır hadiste? Yoktur. Vallahi kanım dondu yani. Bukhari'dedir bu hadis. Ve o kadar kaynakları vardır. Bıyın kısalması ve sakal uzalması. Ve bu hadisi şerifi, efendi babamız 4 meze 3'ü buyururdu ki, lafza mütevatir değilse de, manem mütevatirdir. Çünkü çok kanaldan geldiği için sahabeden, mana olarak da aynı yere vurdu. Birinde meccüsilere benzemeyin diyor. Birinde yahudilere benzemeyin diyor. Mesela, o zaman ama mana nereye geliyor? Sakalınızı uzatına geliyorum. E en neticede mana sakalı uzatın dedikten 8 yoldan da geliyor. Bu da adam gavur mu oldu? Haşa. E Resulullah'ın alnına secde etti. Peki o zaman sana sorarlar. Ayının postunu tabaklarsan seccade olur mu? Domuzun postundan başka her postu tabaklarsanız Hangi deriyi tabaklarsanız temizdir İslam'da, domuzun postu tabak kaldırmaz. Domuz dışında ayının postunu bile seccade yapmak caiz midir? Caizdir. Peki ayının postunda Allah'a secde ediyorsun bir şey olmuyor da Resulullah'ın alnından daha temiz seccade mi Ha şimdi sapıklığın bir düzümü yok. Bu hadis Ahmet İmni Hanbel'de dedi. Biz bu rabıtaya delil olarak, rabıta isimli kitabımda kaynaklarını söylemişim. Şimdi adam bu sefer diyor ki, 9 kitaptan yok dediydi ya deminkine. Ben de bunu mesela rabıtaya delil aldım veyahut da bir konuda söyledim. Kütübü sitte de kötü bir yok ki diyor. 6 kitapta yok diyor. Şimdi 9'u da 7 şimdi. 6'ya indi şimdi. Peki ben sana 6 kitapta olan başka bir şey söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben dünya kopmadan bir gün bile kalsa Allah benim ehli beytimden Adı benim adımda, babasının adı babamın adında Mehdi hazretlerini gönderecek dünyayı adaletle dolduracaktır diyor. Adama diyorsun bu sefer adam diyanı deist olmuş, olmuş Mehdi gelecek mi? Mehdi diye bir şey var mı diyorsun? Adam diyor ki yoktur. Allah Allah Ya kardeşim diyorsun hadis kitabında var, hangi hadis kitabında var? Ebu Davut'ta i̇bn Mace'de var. Bu Ebu Davut ile İbn-i Mace hangi kitaplara giriyor? Kütübü Sitte. Yani şimdi Dokuzun dışındakini kabul etmedi. Geldik dokuzun içinden bir şey söyledik Ahmet bin Hanbel'den. Onu da kabul etmedi şimdi. Altıda yok dedi şimdi. Biz de kütübü sitti. Altı tane sahih kaynaktan Mehdi hadisini söyledik. Sorduk adama. Bu sefer diyor ki, sahih ayında yok. Bukhari müslimde yok ki diyor. Allah Allah. Peki ben sana başka bir konu getireyim şimdi. Bukhari müslimde var. Bakalım ona ne diyeceksin. Bukhari'den bir hadis okuyorum. Seyenzilü fikum ibnü meviyeme hakemen muksiban Devam. Meryem'in oğlu İsa'nın inmesi yaklaşmıştır. Hacı kıracak. Bu Hristiyanlığı batılı Hristiyanlığı kaldıracak. Domuzları gebertecek. Cizyeyi kaldıracak. Ya İslam ya kelle alacak. Ve bütün dünyayı İslam'a tek İslam çatısı altında toplayacak. Onun zamanında tek İslam kalacak. Bu hadislerim, şimdi İsa seminecek mi inecek mi? Bütün kanallar açık oturumlar bundan bahsediyoruz. Şimdi iki tane sapık görüş var bir tane sapıkçılar sapıklar bunlar diyalogçular bu diyalogçular ne diyorlar biliyor musun papayla görüşelim papazlarla anlaşalım biz çok zayıf kaldık diyorlar papazlarla anlaşırsak belki rahatlarız bunlar sapıkmış Allah bunları islah etsin böyle papalarla mapalarla görüşerek papazlarla İslam'a bir fayda gelmez böyle bir şey yok. adam senin peygamberini kabul etmiyor dinini kabul etmiyor sen ona sen de haklısın diyorsun. Tövbe ya. Nasıl haklı olacak ya? E zaten işte bizim peygamberimizi kabul ediyorsa Onun uyması gerekiyor. Çünkü son peygamberdir. Onun dini kalkmış zaten ortadan. Yani ben dinler arası diyolak lafındaki tek kelimem şudur. Dinleri göster, arasını bulalım. İnneddine İslam, Tek din İslamsa dinler yoktur ki arası olsun. Dinler arasında diyalog arayanlar ökücün altında uzak bekleyenlerdir. Yakında doğurur. <gülüyor> Onu alakadar etmiyorum. İslam'dan başka bir din kabul etmiyorum. İslam'dan başka bir din mensubunu da dindar, alim, rahip, haam, din adamı diye kabul etmiyorum. Allah'ın oğlu var diyen, kızı var diyen, kainatın efendisine, sahtekar diyen adamlara ben gelin de anlaşalım demiyorum. Diyemem. Böyle bir şey yok. Bu batıl e şimdi bunlar diyorlar ki İsa Aleyhisselam zaten kıyamete yakın inecek ya diyor bak şimdi. Zaten kıyamete yakın ineceğine göre diyor. Şimdiden İsa Aleyhisselam'ın etrafında toplaşalım Hristiyanlarla beraber. O da gelince hazır olsun. Ya bu sapıklıktır. Bu dalalettir. Bu felakettir. Allah muhafaza buyursun. Bunu kapattık. Şimdi öbürleri de diyor ki yok kardeşim diyor diyalogçulara siz memleketi de işte, misyonerlere kaptıracaksınız. Hristiyanlara hizmet ediyorsunuz. Ajansız. kandırılmışsınız. Bunlar da saldırırken Bunlar da bu sefer diyor ki ilahiyat hocaları bunlar İsa Aleyhisselam inmeyecek Böyle bir şey yok diyor ya Bu da bu sefer müteatir Hadisleri inkar ediyor Allah bizi ehli sünnetten Yaptığına ben sabahlara kadar Şükrediyorum Vallahi hamd ediyorum sabahlara kadar Biz ehli sünnet olmayabilirdik arkadaşlar Şu anda öyle bir ortalık karıştı ki Şu milletin hepsini ehli sünnet mi zannediyorsunuz ya Adam diyor ki İsa Aleyhisselam diyor inmeyecek Niye dayanarak diyorsun bunu? Duvara dayanarak diyor. Lan ben Buhari'ye dayanarak konuşuyorum. Can duvara dayanarak konuşuyorsun. Profesör efendi nasıl konuşuyorsun ya? İsa aleyhisselam ineceğine de ben bir kitap yazdım. Çok sene evvel adın üzülü mesihtir. Şu anda burada yok. İsa aleyhisselam inecek. Orada o kadar hadis var ki ulema diyorlar ki mütevatirdir. Manen mütevatirdir. Çünkü manen mütevatir ne demek? İsa inecektir diye bu hadisi kalabalık cemaatler birbirine nakletmemiş. Ama 400 tane hadis var. 400'ü aşkın rivayet var. Hazreti Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın nüzülüyle alakalı. 400'ü aşkın muhtelif kaynaklarda. Bunun toplamı neyi gösteriyor? Manen mütevatir olduğunu gösteriyor. Şimdi bir sapıklık daha var. Üç. Onlar da hadisleri olduğu gibi kabul etmiyor. Tevil ediyor. İşte Reşit Rıza Abdus tarafı. O da ne diyor biliyor musun? İnecek ama diyor cesediyle inmeyecek diyor. Onun diyor Temsil ettiği ruh, sevgi, muhabbet hakim olacak diyor. Allah. Onun temsil ettiği ruhu Resulullah inecek diye anlatır mı ya? Ondan sonra Resulullah S.A. diyor ki domuzları öldürecek. O gelip nasıl domuz öldürsün ya? Resulullah diyor ki haçları kıracak diyor. O nasıl haçı kırsın ya? O da cizceyi kaldıracak diyor. Yani bu ne demektir? 40 sene yönetimi idareyi ele alacak dünyada demektir. Böyle bir şey olur mu ya bunu ruhaniyeti gelecek hakim olacak bu sapıklıktır tevildir tevil demek şu demektir bu hadisin hastı yoktur demektir çünkü bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki diyelim efendim Meryem'in oğlu inecektir sen de diyorsun ki ruhu inecektir o zaman Resulullah buyurduğu inecektir bozdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başındaki takkiye kadar tarif ediyor elindeki mızrağa kadar tarif ediyor gebe geberteceğini lüt kapısında beyan ediyor. Evleneceğini hangi kabileden evleneceğini iki oğlu olacağını birine Musa birine Muhammed adını takacağına kadar beyan ediyor. Yanımda gömülecek bana gelip selam verecek cevap vereceğim diyor. Karavza'da mezarı bile hazır ya. Bu sefer adam açık oturumcu kafayı yiyor tabi. Açık oturumcu diyor ki kardeşim 2000 senedir diyor ölmüş nasıl dirilecek diyor ya. O karşısındaki hoca da mut mut armut o da ölmedi ki hala diyemiyor. İnne İsa lem yemut. <gülüyor> Taberidah hadisleridir. İsa ölmemiştir ve <gülüyor> inne Kıyametten evvel size dönecektir. Haç maskaralıktır. Haç'a İsa gerilmemiştir ve ve masale bu. Onu öldüremediler, onu asamadılar diyor Kur'an. Belki <gülüyor> Kendi adamlarının suratını ona benzettim, kendi adamlarını astılar diyor. İsa lem öldürme gelen Yahudi Allah. Kafasını İsa Aleyhisselam'a benzetti. Aynı yaptı. Belden aşağısı da öyle duruyor. Her iki, ne yaptın dediler? Çıktı dedi. Bulamadım dedi. İsa Aleyhisselam. Ben allahu ileyhi. Allah onu kendine yükseltti diyor. Göğe kaldırıldı, ayetle sabittir ya. E peki o zaman? Adamı getirdiler. Çarmıha geldiler. Dediler neyi bulamadın? Sen olsun ya dediler. Öldürmeye gelen astılar. Ondan sonra karıştırdılar kafayı. Biri bacağına baktı, biri başına baktı bu İsa ise bizim adam nerede diyor bu bizim adamsa İsa nerede diyor ulan bunun bacağı bizimkine benziyor diyor Mevla bir karıştırdı kafasını kaç mezhebe bölündüler hala toparlayamıyorlar kafayı Kuran'a sordular kafayı toparlayacaklar Daha İsa Aleyhisselam'ın durumundan haberiniyor İsa Aleyhisselam bunlara vah ediyor vah beni seviyorsunuz sanıyorsunuz bir de beni Allah'a oğul ettiniz tövbe yarabbim bir de beni Allah ortak ettiniz anamı da Allah'a iş ettiniz oldunuz gittiniz. İsa lanet ediyor bunlara ya Ne alakası var İsa bunlarla? Ha şimdi İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair hadis-i şerif nerede var? Buhari'de var. Müslim'de var. Kütüb-i Sitte'de, Tisada, hepsinde var. Şimdi biz adama nereden geldik? Sarık hadisi, Deylemi'de, Tisada yok dedi. E, Rabıta ile ilgili hadise dedik, Sitte'de yok dedi. Mehdi ile ilgili hadise bu dalda var, Sitede var. Sahihayn'da yok dedi Bukhari Müslim'de. Şimdi Bukhari Müslim'den hadis gö gösterdi İsa Aleyhisselam'ın ineceğine. O zamanda ne dedi? Kur'an'da yok ki dedi. Zincirleme nereye geldi? Ve bugün İsa Selamın ineceği Ehl-i Sünnet'in itikadına geçmiştir. Taftazani'de, Ömer Nesefi'nin akaidinde, Bedül Emali'de Ehl-i Sünnet'in ne kadar hadis kaynağı ve Akaid, ilmi, kelam kaynağı varsa <gülüyor> Yakında İsa gelecek, defcalı ortadan kaldıracaktır diyor emali metninde. Ve bunlara iman farzdır. Bunlara inanmamak insanı kafir eder ya. İsa saminecikini inkar eden Hazreti Metin gelince inkar edenin kafir olmasından korkulur. Hadis-i şeriflerde vesaire vadilerde kafir olmuştur diyor zaten. Ben yine işte Diğer bazı rivayetlerle ortayı bularaktan kafir olmasından korkulur diyorum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den 300, 400, 500 tane hadis gelecek. Sen bu hadislerin tümünü yok sayacaksın be. Ondan sonra Kur'an'da yok diyeceksin. Nerede Kur'an'da yok? İşte sana Kur'an'ı okuyorum. Ve آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُ Ben bu Kur'an'ı diyor Allah kısa indirdim. Size peygamber gönderdim. O ne verirse onu alın. Ve نَعَكُمْ عَنُ o neyi yasaklarsa O'NU Bırakın diyor sana altı yüzük haramdır, ipek haramdır dediyse hadiste dedi bunu ama Allah da buyuruyor ki ona itaat bana itaat مَنْ يُطَهُ رَسُولَ فَقَدْتَهُ Peygamberi dinleyen beni dinlemiş olur Allah'a seven fettebeulim bana uysun Allah emrediyor kullarıma duyur bana uyacaksınız o zaman Allah sizi sevecek yoksa Allah'a sevdiğiniz iddianız yalandır, yalancısınız e peki sen nasıl Allah Resulüne itaati birbirinden ayırıyorsun? Sen nasıl hadisi ayetten ayırıyorsun? Sen nasıl sünneti Kur'an'dan ayırıyorsun? Sen nasıl olayı inanırım ona inanmam diyorsun? O zaman neye benziyorsun? İşte ve yürüydi ve bu beynel Allah varusu Allah'la peygamberlerin arasını ayırmak isteyenler ve kuluneni ömürü bir bazına nettur bir bazı şuna inanırım şuna inanmam diyenler öyle ki umur kafiru Stalin gibi gavur olan kesin kafirlerdir mi sen nasıl ona inanırsın ona inanmazsın ya senin böyle bir lüksün var mı bu kadar hadis kaynaklarını adam yok sayıyor ya beni bağlamaz diyor beni Kur'an bağlar beni Kur'an da bağlar abi sünnet de bağlar icma ümmet de bağlar kıyası fukaha da bağlar edinle-i şeriye dört tür tane delili var sen bunu bire indiremezsin zaten Kur'an'a indirdiğin anda bütün dini ortadan kaldırırsın çünkü Kur'an'da namazın rekatını da bulamazsın Haccın farzını da bulamazsın, zekatın kırkta bir olduğunu da bulamazsın. biliyor muyum? Helalın, haramın birçoğunu Kur'an'da bulamazsın. Bulamayınca da cirit atarsın, namaz bile farz değil, bir dua yaparsın, yatarsın. Tamam mı? İşte onun için adam meal yapar, akıyım usala duayı doğru yapın der, namaz bile meale koymaz. Çünkü sünnete bakmaz, hadise bakmaz, fıkha bakmaz, lugata bakar. Kardeşim namaz diye bir şey yok ki yap duanı, yat aşağı der aynı Hristiyanlığa çevirmek isterler İslamiyet'ine. Şimdi bela burada benim size en çok önemli beyan ettiğim mesele hadislere iman meselesidir. Şimdi ehli sünnet geçinen bazı hoca efendiler çıkar Taberani'de bir hadis geçer. Taberani'yi duydunuz mu? Oo, taberani Mucem-i Eusat Mucem-i Sahir'i var küçük bir cilt Mucem-i Eusat var 12 cilt mucem Kebir var 25 cilt Taberani Osa Beyhaki'yi duydunuz mu mesela? Oo o Beyhaki'nin ne süneni kübraları var, ne eserleri var ya. O kitab-ı davatları var. Bir Beyhaki'nin ne diy zaman bunun 20 30 tane eseri var. Bir Taberani dedi ama bunlar hep muhaddis. Hattesan ailen yani ben şundan duydum, o şundan duydu, o şundan duydu diyerek rasulullah'a kadar isim sayabilene diyoruz bunu. Adam isim sayıyor ya. Şimdi Taberani'de bir hadis geçer. Adam diyor ki mesela bu diyor uydurmadır. Allah Allah. Kim dedi? Taberani'de geçen bir hadise nasıl bir uydurma diyor? Deylemi'de bir hadise geçen. Diyor ki uydurmadır. Mesela size bir misal veriyorum. Agiru erbi'a bir şehri. radyoda da anlattım geçen. Yavune asil müstebir. Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki biz at kavmini uğursuz bir günde helak ettik ki o günün uğursuzluğu devam etmektedir diyor. Peki bu uğursuzluğu devam eden gün nedir diyor. Hadis-i Şerif diyor ki her ayın son çarşambası uğursuzluğu devam eden gündür. Her ayın son çarşambası. Şimdi bu Hadis-i Şerif nerede rivayet ediyor? Ben bunu Tadarali'de gördüm. Suyutu'da gördüm. Can Musayr hadislerinde Tevzul Kadir var meşhur kaynak. Onda gördüm. İbni Merdiyye Muhaddis İbni Kesir'in bile kaynağıdır İbni Merdiyye. Bütün İbni Kesir tefsirinde geçen. O İbn-i Merdiğe nakletmiş. Suyut'u bunu nakletmiş. Kaç yerde? Şimdi Hoca efendiler çıkıyor. Diyor ki bana. Bana diyorlar. Hoca Efendi diyorlar bana. Sen bunları niye anlatıyorsun? Allah Allah. Ya ben hadis gördüm diyorum adımı anlatıyorum. Hatta bu hadis uydurmadır diyor. Hoca Efendi sen uydurma derken nereye dayanıyorsun? Ben var derken nereye dayanıyorum? Lütfen. Ben var derken açıyorum sana. İşte Feyzul Kadir, işte Camus Sahir, işte Taberani, işte Suyuti, i Menzur Tefsiri, işte i̇bn Merduya kaynak. Bak ben sana kaç tane kaynak gösteriyorum. Sen uydurma derken nereye dayanıyorsun? Hiçbir delilin yok. E bir şey diyor uğursuz olur muymuş? Kardeşim mantık yürütme bak. Nasıl Kadir Gecesi uğurludur, mübarektir. Son çarşambasına da Allah bir uğursuzluk olur. Peki son çarşamba kendi başına bir zarar verebilir mi insana? Veremez. Kadir Gecesi bir fayda verebilir mi insana? Veremez. Sebepler alemindeyiz. Allah dilediğine bir şer yaradır. Dilediğinde hayır yaradır. Yaratan ancak kimdir? Allah'tır. Şimdi bunu anlamayacak ne var? E şimdi safer ayındayız. Şimdi çıkıyorlar hocalar. Safer ayı diye bir şey yoktur. Bunda bir şer yoktur. Bir uğursuzluk yoktur. Ya kardeşim biz size safer ayına girdik. İşler paydos. Tatil yapın. Yemeyin, içmeyin, almayın, satmayın, evlenmeyin, doğmayın, doğurmayın bir şey demiyoruz ki. Ama rivayetler odur ki, ulemanın beyanı o yöndedir ki, meşayıkın e, beyanı o yöndedir ki, efendim bu ayın son çarşambasında belalar yağar şerler, Ne yapalım? Ne yapalım? Bir size selam risazinin sonunda da bunları anlatmışız. Diyor ki mesela dört dekat namaz kılarsın işte Kevser suresi 17 kere. 15 beş kere kuluyor Allah bir felek binaz. Dört rekatta da bunu okursun. Namazda sonra orada bir duası var. Sosalaten tünci inası var. Selam ayetlerini okursun Allah'ın selameti başına olsun. E tamam. Biz ne dedik? Sen diyorsun böyle bir şey yok. Ya kardeşim yok derken delilin yok. E ben var derken bu kadar kitap açıyorum. Şimdi başladılar. Şu hadis zayıf. Şu hadis uydurma. Şu hadis... Lütfen sakın bu konulara girmeyin. Sizin ilminiz bunu... Kaldırmaz. Hadis zayıftır diyen alimler vardır. Şu hadis zayıftır, şu hadis şudur, budur. Hatta mevzu dedikleri duyuyorsunuz değil mi? Mevzu. Mevzu ne demek? Şimdi siz Türkçe'de biliyorsunuz ki mevzu uydurmadır. Öyle mi biliyorsunuz? Böyle bir bilginiz var değil mi? Mevzu uydurmadır. Peki bu uydurma meselesini ise misal veriyorum. Levlake levlake lemâ galebtu leflak diyor Allah. Habibim sevgilisine sallallahu aleyhi Sen olmasaydın, sen olmasaydın Felekleri de melekleri de yaratmayacaktır. Şimdi bu hadisi kaynaklarda ararsanız diyor ki mevzudur. Yani mevzudur ne demek? Uydurmadır. Ancak burada alimlerin uydurma dediğinden maksadı bunun manası yanlıştır demek değil. Ne demek istiyor onlar? Bu lafızla yani Resulullah'ın ağzından levlake levlak levakhe levakhe levlak şeklinde çıkmamış. Ama sen ne anlıyorsun ondan şimdi bu millet bu hocaların konuştuğundan uydurmadır dedikle zaman. Yani Resulullah'ın böyle bir hürmeti yok, böyle bir kıymet yok. Yani Resulullah olmasaydı da alemler yaratılırdı. Mana yanlış oluyor o zaman. Halbuki mana doğrudur. Resulullah olmasa alemler olmayacaktı. Manada sıkıntı yoktur bak. Burada mevzu derken ne demiş oluyor o alim? Bu lafızla bulamıyoruz. Peki mana nedir? Mana yokuyorum sana. Hakim müstedirekte. Hakim duydunuz mu? hakim? Siz ancak adliyedeki hakimi duymuşsunuz. Hakim var. Hakim bu. Nisa Buri Hazretleri Bukhari ve Müslim'e ilaveler yapmıştır. Müstedrektir bunun kitabı. Sahihayna ilave olan kitap. Onda bir hadis var. Sahittir. Adem Aleyhisselam cennetten indiği zaman yüzlerce sene ağlayıp dağf olmak isterken Ya Rabbi Muhammed'in bahşına beni affetmez misin sallallahu aleyhi ve sellem deyince allah Teala sen onu nereden tanıyorsun sorunca Ya Rabbi ben cennetteyken baktım arşın direklerinde cennetin kapılarında La ilahe illallah. Muhammedur Rasulullah yazılı gördüm. O zaman anladım. Tanımıyorum, bilmiyorum ama bu kimse bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demek senin en sevdiğin ki ismini yanına koydun. Kendi adınla onun adını beraber zikrettin. Ben onun hürmetini istiyorum. O kim olursa Olsun. O zaman Allah Teala ona doğru söyledin ey Adem. O senin zürriyetinden gelecek son peygamberdir ve levlahu ma halaktuke. O olmasaydı seni de yaratmayacaktım diyor. Şimdi Adem Asem yaratılmayınca dünya yaratılacak mıydı? okuyalım En insanlar dünyada ne varsa sizin için yarattım diyor o da ayettir dünyada ne varsa bizim için yaratıldıysa babamız ilk insan Adem aleyhisselamsa Allah Teala da ona Muhammed Mustafa'mı yaratmayacak olsaydım sallallahu aleyhi ve sellem seni de yaratmayacaktım buyurduysa bu sahih hadis hakimde o zaman sen olmasaydın felekleri yaratmazdım manası doğru mudur? Doğru. Doğrudur e sen şimdi levlake levlak uydurmadır diyebilir misin? dersen naneyi yersin yersin Resulullah'tan dayağı yersin bak yersin feci yersin öyle bir tokata çarpılırsın ki şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor çarşamba günü kan aldırmayın o gün bir saat var kanınız durmayabilir ölümünüze sebebiyet verebilir şimdi muhaddis hadis alimlerinden biri çok araştırmacı biliyor musun çarşamba gününde kan aldıracak bir ortam olmuş sağlık için falan sünnettir biz zaten aldırıyoruz Yahu dedi bu çarşamba günü kan aldırmayın diye de bir hadis var ama diyor. Kendi de büyük alim muhaddis biliyor musun? Yalnız bu hadis sahih değil. Yani aldırsak ne olur acaba? Bir kan aldırdı ki kan durmuyor. Bu kadar uğraştılar. Ölecekti az daha. Neticede işte ecel gelmemiş, Kan durdu vesaire. Ama çok büyük alim. Eski alimleri konuşuyoruz yani yüzlerce sene evvel. O gece Resulullah'ı rüyada gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: "Sen benim çarşamba günü kanaldırmaktan nehyimi duymamış mıydın?" Duymuştum ya Resulullah. Ben fakat o hadis bana göre tam sahih değildi kaynaklar açısından. Onun için ben onu biraz amel etmedim onlar. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem: "Benden sana gelen bir rivayet hususunda ihtiyatlı davranmalı değil miydin?" Bu sana Kainat Efendisi'nden geliyor bu rivayet ya. Sen bunu gazetede yazan haberle bir tutabilir misin ya? Değişik rivayet, Feyzul Kadir'de İmam Münavi naklediyor. Uleva'dan biri, çarşamba günü tırnak kesmeyin. Çarşamba günü tırnak kesene bara hastalığı, yani alaca hastalığı var ya, deri hastalığı böyle renk renk olur deri, vurabilir. Bu hadis-i şerif var. Yine muhaddis hadis alimleri biraz bu işte şeydirler yani. Hadis alimi diye diyor ki bu hadis çok sahih değil şu değil bu değil derken tırnağını kesti. Paras hastalığı oldu. Bütün eller gitti. Ama bunları Resulullah sevdiği için hemen rüyalarına giriyor. Çünkü büyük alimler. Resulullah buyurdu ki benim yasağımı duymadın mı? Ya Resulullah hadisin yani derecesi çok kuvvetli değil gibi. Elem yekvike entesma. Benden gelen bir vadi işitmen yetmez miydi? yine de Resul Allah'a ona bu var sürdü. Rüya rüyadan uyandı bütün hastalığı geçmiş. Elhamdülillah tabii. Şimdi ne demek istiyorum? Bu hadis zayıftır. Zayıf deyince siz 20 kilo falan mı zannediyorsunuz? Sahih deyince sağlıklı, mağluplu falan çakaptan iyi çıkmış. Ne zannediyorsunuz siz? Sizin bu işleri karıştırmaya bir yetkiniz yok. Hocaların da size bunları anlatmalarının bir lüzumu yok. Şimdi sen zaten hadisleri i şerifi ediyorsun. Şimdi millet başladı kaynak sorun. Adam hoca efendi ne var? Bunun kaynağı ne? Diyorum ona ki Bukhari o da ne diyor? Pirenin annesi. Bukhari'yi bilmiyorsun da bana ne kaynak soruyorsun sen? <gülüyor> Allah, Allah. Halebi'de bir fıkıh yazmış. Mürtekada bir fetva yazmış. Şurada bir fetva yazmış. Sen o fetvanın aslını araştırma ne yetkin var ya? Sen mukallipsin. Delil araştırmak hakkın yok. Olevadan gelen nakle uyacaksın. Ruhul Beyan'da bu kadar hadisler geçiyor. Benim efendi Hazretleri senelerce Ruhul Beyanla vazetti. Ali adem Efendi Hazretleri Ruhul Beyanla Halusi ile etti. Burada bu kadar hadislerimler var. Şimdi bunlara sorsan yerden fazla yakmak lazım bunu diyorlar. Bu kitapları. Şimdi öyle hocalar çıkmış. Bunlar diyorlar batıl, yakmak lazım. O zaman Şeyhülislam'a gittiler. Ruhul Beyan tefsirini götürdüler. Dediler ki bunda çok yanlışlar var. Bunu yakmak lazım. Şeyhülislam incelemeye aldı heyetle. Tefsiri bütün inceledi, ondan sonra dedi ki ya iki satır şey yazın desem size kırk tane yanlışınızı bulurum. Adam yanlış burada binlerce sayfa eser, bir tane yanlışını bulamadık heyetler. Ne diyorsunuz siz dedi ya? Kıskançlık yüzünden ta o zamanda da var. Şimdi de, efendi kardeşlerim siz i̇mam Gazali Hüccetül İslam İhyaül Ümidin'de bir hadis almış. Daha siz buna uygurma mıdır, zayıf mıdır, sağlam mıdır araştırmanıza bir üzüm var mı? Ya İhya Ümidin i̇mam Gazali almış, bitti sen orada dur abdülkadir Geylani bu. Allah. Evliyanın reisi bu. El Hunye isimli eseri var. Kitab-ül Orada bir hadis almış. Hem de mübarek diyor ki ben şundan duydum, O şundan altı tane ismi de saymış Resulullah'a kadar. Sen bu hadis uydurmadır diyorsun. Sen çarpılmaz mısın ya? Sen abdülkadir Geylani gibi insan Peygamberi iftira ediyor? İmam-ı Gazali Resulullah ediyor? Olmaz karım. i̇bn Mace. Duydunuz İbn-i Meşhur. İbn-i Mace bir hadis koymuş. Kazvin denen memleketin fazileti hakkında. Adam orada diyor ki, ya diyor kendisi Kazvinli olduğu için memleketini çok sevdiğinden bu hadisi katmış diyor. Ya eğer İbn Mace kendi memleketini sevdiğinden oraya Kazvin'in faziletine bir şey kattıysa zaten öbür hadislerin de hiçbirine güvenilmez ki o zaman. Madem İbn Mace'nin bu kadar hadisine güveniyorsun, nasıl bu hadisi uydurdu diyorsun? Koca İbn Mace, sünen sahibi adam Resulullah'a iftira eder mi ya? lütfen Allah rızası için bu fitne girdi, bu güve girdi ben korkuyorum, hadisleri incelemeye başladılar, o hadis sahi mi bu hadisin kaynağı ne, şunun kaynağı ne bunun kaynağı ne, kardeşim biz sana kastedi okuduğuna inan demiyoruz ki biz sana televizyonda dinlediğine inan demiyoruz ki biz sana ehli sünnet güvenilir alimlerden duyduğuna inan diyoruz karıştırma diyoruz, çünkü seni bunu karıştırmaya ilmin yetmez şimdi Hadislere o standartları getirenler bunun başında i̇bn Cevzi gelir. Mübarek adamdır. Mevzu hadisler diye bir kitap yazmış. Doldurmuş oraya. Efendim nazire da bunlardan çok rahatsız olur. Böyle hadislere uydurma diyen mevzuya çok rahatsız olur. Eski alimlerden de dahi olsa rahatsız olur. Nasıl sen bu hadise böyle diyorsun? Peki ne yapmış biliyor musun? Aşure günü sürme çeken, göz ağrısı çekmez bu hadis. Uydurmadır diyor şimdi. i̇bn Cevzi Allah rahmet eylesin. Büyük alim aynı adam Bostanul Vaiz'in diye kitabı var kendi kitabında diyor ki Kale Resulullah Resulullah buyurdu ki aşure günü sürme çeken göz ağrısı çekmez e şimdi burada öyle diyor orada ha, o zaman İbni Cevzi'yi sen yanlış anladın demektir niye yanlış anladın orada ona uydurmadır derken ne demek istedi? O ravilerle gelen, o senetle gelen, o lafızla gelenin lafzıyla ilgili konuştu, ibarenin kendiyle ilgili konuştu, ama manasına uydurma demedi. Neden? Çünkü manasına uydurma deseydi öbür kitabında bunu amel edin diye yazmazdı. Demek ki eski alimlerin dediğinden bu şimdikiler anlamıyor. Mesela bir hadis-i şerif var, on satır. Şimdi okumayayım. Bu on satır hadisi toplamış, diyor ki mevzudur. Uydurmadır diyor şimdi. Halbuki ne demek istiyor biliyor musun? Sonra açıklıyor. Diyor ki bu hadis Resulullah'tan böyle peş peşe bir anda gelmedi diyor. Bunun ilk iki satırı diyor. Fela sahabeden geldi şuradan. İki satırı burada. Yani bu hadis dört tane ayrı hadisten derlemedir demek istiyor. Ama sen ne anlıyorsun şimdi bundan? Sen de zannediyorsun ki Resulullah bunu demedi. Buna iftira ettiler. Bu uydurmadır. Halbuki onun uydurma dediği ne demek anlıyor musun sen? Yani bu hadisin hepsini bir mecliste söylemediği, dört ayrı yerde söylediği bir araya geldi. ama hangi hoca bunu, isteyen bunu dördünü bir arada okuyamaz mı? Okur. Resulullah'a bir iftira olur mu? Haşa. Çünkü Resulullah buyurdu bunu. Ama o hadis kriterleri vardır, standartları vardır sizin anlamadığınız şeyler. Dolayısıyla orada adam mesela bu hadis sahih değil diyor. Niye öyle diyor biliyor musun? Buhari diyor ki bak şimdi. İmam Buhari acayip adam Gittim diyor adamdan hadis öğrenmeye diyor Büyük bir halinden Baktım gidiyor Adam ata yem koymuş eline Eli boş yem varmış gibi yapıyor Atı çağırıyor Sonra baktım diyor eli boş elinde bir şey yok Yahu dedim diyorsun bu atı kandıran Peki beni de kandırır Ben bundan bir şey sormayayım dedim diyor. Çektim gittim diyor e Tamam bu bir incelikti bu bir sağlamlıktır ama bu demek değildir ki o adamdan başka bunca adamlar hadis öğrenmişlerdir o adam atı böyle çağırıyor diye Resulullah'a da iftira edecek de dediği bütün hadisler uydurma olacak diye de bir şey yoktur öyle midir değil midir? sen de ona buna pis pis, pis bir şey yaparsın e peki senin bütün dediğin yalan mıdır sen sahtekar mısın yani e dolayısıyla siz şimdi buradaki incelikleri anlayamayabiliriz. onun için bu gari diyor ki ben bunu almadım e almadı ama gitti öbürü aldı ne var o hadiste adamın yani kılığından ben almadım diyor yani yoksa hadisinde bir yanlış var demek istemedim diyor anlatabildik mi ha, adam gitti beyazıt bestami dedi falan şurada evliya var gitti gitti beyazıt bestami bu ya bir evliya duymuş gitmiş ziyarete bir de baktım diyor adam çıktı camiden tükürdü kıbleye doğru Cık, dedim ki arkadaşlar düzüm yok ziyarete geri dönüyoruz neden e bir sünneti edebi kollamadı burada Allah buna yani çok yüksek bir makam verse bu titiz olurdu, kıbleye doğru tükürmezdi diyor, Beyazıt Bestami geri gidiyor ziyaret etmeden. Ama o Beyazıt Bestami o, tabii ki bir noksan gördüğü adamı ziyaret etmeye bilir ama sana bana göre o adam yine bin kat evliyadır. Ayrı dava, yani aslanlar dövüşürken çakallara bir şey düşmemiş. Yani müştehitler bir meselede ihtilaf ederken muhaddisler bir şeyi tartışırken senin benim gibi atla bak adam oraya kazel okunmaz. Oraya yorum katılmaz. Sen İhya Ulûmiddin güvenilir kitaptır. Var mı bir şey onda? Tamamen. Evet. O zaman bazı alimler dediler ki bu İmam-ı Gazali amma katıştırıyor dedi. Katmış İhyaya dediler. Biliyor musun? Bir daha dedi ki bu İhya Ulûmiddin'i yakmak lazım. Fas'ta bir alim. Mağrib ülkesinde Fas'ta fetva çıkarttı. O zaman kadı <gülüyor> Gece yattı Resulullah'a rüyasında gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi o Resulullah'ı niye gördü? Yine Allah, Resulullah onu seviyor diye gördü. Biz yapsak görür müyüz? Biz sopayı yeriz. Bir şey de görmeyiz yani. Çünkü biz o kadar önemli bir insan değiliz ama onlar büyük alim oldukları için hemen ikaz ediliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört halife yanında bunu dediler gel bakalım kadı efendi bir de seni mahkeme edeceğiz. Ne var? Sen dedin ki İhyaülümüddin'de uydurma rivayetler var ve İmam Gazali iftira attı. Yani diyorsun ki İmam Gazali Resulullah'a iftira attı. Dolayısıyla gel bakalım şimdi. şeydir Resulullah burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aldı ihyayı. Böyle baktı. Hepsi benim buyurduklarımdır. Bir şey yok buyurdu. Yanlış bir şey yok. Verdi Abu ve Sütgah 4 halife kontrol etti. Tasvip ve tasdik ettiler. Buna dediler ki "Şimdi senin durumun ne olacak Kadı efendi?" Ne buyurursanız olacak. Dediler soyun sırtını 80 sopa iftiradan yiyecek. Bunlar rüyada bir 80 sopayı vurdular ama bu bağırarak kalktı kamçı izleri sırtında. İşte İhya Ülümüdü'nün başında yazılıdır bu. Ben gittim ta Fas'ta ziyaret ettim. Kabrinde bilmiyorduk orada biz kabir ziyaret edebiliyoruz. Meğer baktım o dayak yiyen mübarek adam. Ama o dayak yedi makamının yüksekliğinden. Bak şimdi adam kalkıyor diyor ki bu de neymiş? İmam-ı Azam da demiş Dayak yedi diyor yok. Niye dayak yemiyor? <gülüyor> Allah Resulü onu adam yerine koymuyor ki dayak yemiyor. <gülüyor> o zaten cehennemde yiyecek ebedi. O zaten hadisi toptan inkar etmiş. Kur'an'ı ona. Dayağı da herkese atmazlar. İkazı da herkese yapmazlar. Yine sevdiklerini dünyada uyarırlar. Hesabı ahirette bırakmazlar. E sen şimdi İmam-ı Gazali Resulullah aleyhi Musa aleyhisselamla, İsa aleyhisselamla görüşürlerken diyor onlara Hel sizin ümmetinizde ey Musa Aleyhisselam İsrailoğulları, İsa Aleyhisselam sizin ümmetinizde böyle bir halim yetişti mi diyor İmamı Gazali ile iftihar ediyor Öbür peygamberlere. Sen diyorsun İmamı Gazali'nin dolu yanlış hadisler koymuş. Tövbe yalan diyor. Yani bu işi cılgını çıkarttılar, çivisini çıkardılar. Siz hangi hoca böyle konuşurken şu hadis zayıftır, şu hadis uydurmadır diyorsa ona itibar etmeyeceksiniz. Efendim. Ben bu hadisi İhya-ül-Müddin'de gördüysem, Abdülkadir Geylani'nin hünyesinde gördüysem, Kutül Kulüb'de gördüysem vesair kaynaklarda, İmam-ı Suyutî'de gördüysem, bu geçmiş büyük alimlerin eserlerinde gördüysem, senin uydurma demenden ben seni dinleme. Çünkü neden? Onlara senden daha çok güvenirim. Onların daha takva olduğuna inanırım. Onların Rasulullah iftiradan senden daha çok sakındıklarına inanırım. Abdülkadir Geylani naklettiği bir rivayete zayıftır, uydurmadır diyerek koca Kapsi Celalani, evliyanın reisini Resulullah'a iftira etti diye itham etmekten Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım. Bu evliyanın, bu lamanın. Sen olacak bunların makamlarından ne haberim var ya? Adam Resulullah'la bizzat görüşen veliler var. Yok mu? Bizzat ona hadisi soranlar var. Muhyiddin Arabi ne kadar görüşüyordu? Ya Resulullah bu hadis sizden midir? Kaynaklarda var ama bendendir. Resulullah soruyordu. Ebu'l-Habbas-ı şu sağ elimle Resulullah'la musafahattir diyordu. 700 sene sonra. İbn-i Atayla şeyhi. Daha nice veliler. Ebu'l-Hazel-i Şazeli bir dakika Resulullah'la görüşemezsem kendimi mürteddisi sayarım diyordu. Senin bunlardan haberin var mı? Allah dostlarının manevi görüşmelerinden buluşmalarına haberin var mı? Sen nesin? Kimsin? İşte Efendi Hazretlerimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Abi, abi. Hastanede yattı. Birkaç hafta işte şimdi çıktı elhamdülillah anji oldu. İnşallah iyiye döndü sağlığı Allah başımızdan eksik etmesin. Abi. Bak yanındaki arkadaşlar anlatıyor. Daha bir hafta evvel olan mesele Konuşanları susturuyor. Susun diyor. Gevecelik etmeyin. Resulullah şimdi geldi İbni Mesud'la beraber. Bana çok iyiliği olacak bu hastanede diyor. Ve on dakika sallallahu aleyhi ve sellem diye böyle ellerini oğuştura oğuştura, gözü kapalı böyle de huzurunda durdu ne konuştu biz anlamadık diyor. Sen bu zatları tanıyor musun? Sen bu zatlardan haberin var mı? Sen herkesi kendin gibi mi zannediyorsun hoca efendi? Veliler var, dostlar var. Bunlar Görüşüyorlar, görüyorlar. Onun için haddini aşma. Bilmediğin konuları katıştırma. Resulullah'tan bir haber, bir rivayet geldiyse bununla amel et. Korkma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de bir güvence vermiştir. Buyruyor ki hangi zikrin, hangi salih amelin, hangi gayrın faziletini duyduysanız onunla amel edin, sevabını aynen alırsınız. Ben onu demediysem de Allah sizi boş çevirmez. Çünkü neden? Siz ondan için amel ettiniz? Benden gelen rivayet olarak amel ettiniz. Hadis altında zatında o hadis benden değilse de diyor, bu sahih hadistir ha! قُلْ تُوْ اَوْ Demiş olayım, dememiş olayım, aha şimdi diyorum فَاِنِّيَ قُولُ hayr, Ben bütün hayırları söylemişim diyor. Ve قُولُ الشَّرِ Benden şer çıkmaz, hayır namına ne varsa bendendir diyor. E böyle de bir geniş yetki vermiş. Böyle de bir geniş yetki vermiş ve bu hadisi Bundan çok şu belenmiş bir halim. Yani ben demiş olayım veya dememiş olayım. Benden size ulaşan rivayete ihtiyatlı davranın ve amel edin. Ben demesem de Allah sevgilinizi verecek. Bu hadis çok dikkatlice ve bu hadis Sahih'te geçiyor. E bu alakalı ve şer bütün kaynaklarda geçiyor. Kâbe'nin içinde yatıyor. Kâbe'nin içinde. İmamı Suyuti bunu naklediyor El Halel Mesnu'a ki imam Suyuti bu ya. hadis hafızı. Diyor ki felan alim bu hadis hakkında merak ediyordu. Kabe'nin içinde altın oluğun altında yatmış uyumuş. Tabi şimdi kafanı çiğnerler yatamazdı o zaman rahattı biliyor musun? Yatmış Kabe'nin içinde Resulullah Efendimiz geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men rani bil ve kadra'l hak. Beni rüyada gören hakkı görmüştür. Fe ne şeytan la temettir. Bir şeytan Resulullah'ım diye gelip karşınıza çıkamaz. Bu Buhari'dir. Onun için rüyada görülmek çok haktır. Geliyor diyor ki ya Resulallah siz böyle buyurdunuz mu ki ben demiş olayım veya olmayayım. Size benden gelen rivayetlerle amel ederseniz kazanırsınız. Rasulullah sağolüseye buyuruyor ne üç kere tekrar evet onu ben buyurdum. Evet onu ben buyurdum. Kabe'nin içinde böyle büyük bir velinin rüyasına yalan şeytan girebilir mi? Kabe'nin içinde bu rüya. Dolayısıyla siz alimlere güvenmeye devam edin. Osmanlı'dan gelen şu güzel usulümüz, şu eli sünnet yolumuz, şu ulemanın beyanları bunlar hepsi yerli yerindedir. Şimdi bu karıştıranlara bu zayıf mıdır, bu uydurma mıdır, bu şu mudur, bu bu mudur ilimlerini aşan, hadlerini aşan beyanlarda bulunan bunlar hoca kılığında da olsalar, hoca da olsalar. Lütfen Allah rızası sizden rica ediyorum siz hadis araştırmacısı değilsiniz siz müçtehit değilsiniz size ilmihalde yazılanlarla siz amel edin siz ilmihale bu nereden geldi oraya nereden geldi oraya nereden geldi diye giderseniz imam azam olmanız lazım bu işler sizi beni sizi de aşar beni de aşar bize düşer büyüklerden gelen rivayetlere inanıp amel etmek düşer yoksa işi karıştırıp da işte bu karıştırma vehhabilerden geliyor bu zihnet, batıl zihniyet oradan geliyor Bunlar hadisleri yavaş yavaş inkara yelteniyor ve bizim milletimizi de Allah muhafaza böyle mezhepten soğutmak. Ondan sonra diyor ki efendim. Ya diyor İmam-ı Azam bunu kabul etmeyebilir diyor. Sen boş ver diyor hadiste var diyor. Ya hadiste var ama İmam-ı Azam o hadisi gördü mü görmedim. He? Gördü. Peki ben size bir şey söylüyorum. Kan çıkınca bizde abdest bozuluyor mu? Şafii mezhebinde bozuluyor mu? Bozulmuyor. Kadına değer çekmiş de bozuluyor mu? He? Bozulmaz. E de bozuluyor mu? Bunların hepsi hakkında hadis var mı? Evet. Var. E peki şimdi ne olmuş? İmam-ı İmam-ı Şafii hepsi diyor ki hal sahel hadîs feve Hadis sahih ediyor, ben görüşüme gitmem. O hadisi mezhep olarak alırım diyor. Peki niçin dört mezhep var? Cevap verin. Eğer hadis bir hadiste anlaşmış olsalardı, tek bu hadis sahiptir diye, öbürleri değildir diye anlaşsalardı, dört mezhep kalır mıydı? Madem hepsi diyor ki hadis neyse mezhebim odur, niye görüşler ayrıdır? İşte İmam-ı Azam diyor ki ben bu hadisi kabul ediyorum, i̇mam Şafii öbür hadisi kabul ediyor, i̇mam Malik öbür hadisi kabul ediyor. Dolayısıyla hadislerin hiçbiri atılmıyor, hadislerin hiçbirine çatılmıyor. O diyor ki ben bu görüşü alıyorum. O diyor ben bu görüşü alırım. Eğer öbür türlü olsaydı bunlar batıl denirdi. Mezhep de tekey nerede? Mesela ne oldu? Bir kere kan aldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Abdest almadan kalktı kıldı. Şafii diyor ki ben bu görüşü alırım. Bak Resulü abdest almadı. Kan abdestim olsaydı. E, İmam azam diyor ki bir kere kan aldırdı. Kalktı abdest aldı. Tamam? İmam azam da o hadisi delil alıyor. Demek ki bütün hadislerin doğruluk yanı olduğundan dolayı hepsi mezhepler de bu hadislerin ihtilafından çıkıyor. Ama Resulullah ne buyuruyor? Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Niye rahmettir? E i̇şte gidiyorsun Mekke. Şafii ne yapacak şimdi? Kadın değdi mi abdesti gidiyor. Abdest gitti mi tavaf gidiyor. Bir gitti mi çıktım abdest alıp geldim. O fars tavafında bayram günü iki saatte girip çıkamaz. Ondan sonra bir kadın daha değdi mi yine abdest gidiyor. Kıyamete kadar tavaf bitiremez. O zaman da rahmet oluyor, Şafii de diyor ki biz burada Hanefi'nin aldığı delille amel edeceğiz, zaruret var çünkü o da hadistir, o da bizden amel ediyor. Biz de öyle bir sıkıntıya düşsek neyle amel ediyoruz? E namaz geçecek, seferdesin, yoldasın, bir sıkıntıdasın, efendim, ictiham var, bir şey var, zaruret ne oluyor? İşte öğlenle ikindi, bir kılıyor. Şafii mezhebinde cem yapıyormuş sen. Normal zamanda yapmıyorsun ama bir zaruret sıkıştın bir şey oldu. Yolculukta diyorum, seferi mesafeli. Diyorsun Şafii mezhebinde bu var. Demullah'ım el edeyim. Ya bunlar rahmet olmuyor mu yani? Müslümana bir kolaylık olmuyor mu? Resulullah'ın ümmetimin ihtilafı rahmeti. Şimdi Resulullah'ın kan çıktı, Ahşe mübarek eliyle kanı sildi, kalktı abdest aldı. E, şimdi Şafii diyor ki, Ahşe eli değdi diye abdest aldı diyor. Hanevi de diyor ki, kan çıktı diye abdest aldı diyor. Yani şimdi burada bu müstehitlerin meselelerini senin benim anlayacak kadar ilmimiz var mı? Yok. O zaman biz hepsine inanıyoruz. Ama hepsine uyamayız tabi. Biz hanefi mezhebine uyuyoruz. Şavi mezhebine uyanlar da hak. Hanbeli mezhebine uyanlar hak. Maliki mezhebine uyanlar hak. Dört mezhep hak olarak bize kadar geldi. Bu da zaten dört değil idi. Evvelce kırk da vardı, 80 de vardı. müctehit doluydu. Tabi zamanla onların görüşleri Kitaplara geçmedi, kayda geçmedi, talebeleri yetişip yaymayınca dört mezhep dünyada şu anda mezhep olarak yani aradığın fetvanın cevabını bulacak kaynakları mevcut olarak dört mezhep kaldı. E dolayısıyla anlatabiliyor muyuz? Yoksa dört olsun diye de ayet yok. Ve lakin şu anda kitaplarını bulduğumuz zaman, kaynağına indiğimiz zaman, delilini gördüğümüz zaman hangi ayet hadisten almış? Dört mezhepi bulabiliyoruz, başka mezhep bulamıyoruz. Bu yüzden bunlar hak olan mezheplerdir. Bu ilimler sizi bizi çok açacak ilimler. Ancak bizi aşmayacak olan nedir? İtikattır. Biz inanabiliyoruz elhamdülillah. Biz güveniyoruz bu Allah'ın dostlarına, bu alimlerine, bu velilerine, bu müşterilerine. Onun için şu hadis zayıf mıdır? Şu hadis kaynağı nedir? Biz bunu sormuyoruz. Yeter ki kimden duyalım? Ehli sünnet bir alimden duyalım veya nerede okuyalım? Ehli sünnet bir alimin eserinde okuyalım. Bu bize yeterlidir. Sakın, şimdi ise şöyle diyor. Adamlar ne diyor? Sakın diyor, bu hadisleri size rivayet eden hocalar kim olursa olsun kaynak sorun diyor. Bak abi kafasına şimdi. Hangi kitapta okursanız okuyun diyor, inanmayın diyor. Araştırın diyor bakalım. Bu ne demek işte? Bütün insanları dinde şüpheye düşürmek, kitaplara şüpheli baktırmak, hocaları şüpheli dinlettirmek derken... Senin benden ne farkın var o zaman diyerekten Allah havuz etsin 30 hadis vardı 40 hadis kaldı diyerekten geri ne hepsi şüphelidir. İster inan ister inanma serbest. Adam ne diyor biliyor musun? Meal yazmış büyük alim çıkmış şey soruyor açık oturumu yapan spiker soruyor. İsa zaminecek mi inmeyecek mi diyor. Adam diyor ki ben diyor bir şey diyemiyorum bu konuda diyor. Ya hoca efendi bu kadar mürekkep yaladın. Nasıl olur diyor ya. Ben de diyemiyorum. Bir şey sende benden bir farkın kalmadı diyor. Sen bir şey demen lazım diyor. Haklı mı spiker? Haklı. E sen bu kadar ayet hadis okudun diyor yani. Bir bilgi veriyor yani. İsa sen inecek mi, inmeyecek mi diyor. Adam diyor ki Buhari'de, Müslim'de sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bütün itikat kitaplarında, alimlerin görüşlerinde diyor. Dört mezhebin görüşü, maturidi, eşarif, gazalif, sayıyor, sayıyor. Hepsine göre inecek diyor. Bak şimdi. Bütün hadis kitaplarında da bu hadis var mı? Var diyor. Peki sizin görüşünüzü alayım diyor şimdi. Adam aynı şöyle diyor. Ben yine de gelecek diyemiyorum. Allah lillah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına sallallahu aleyhi ve sellem. Meal yazıyorsun, hoca oluyorsun, yazar oluyorsun, köşe yazar oluyorsun. Bu insanlara fetva veriyorsun. Bu kadar hadis kitabında bu garip üstüm dahil olan bir şeye ben gelecek diyemiyorum diyorsun. Rasulullah'ın verdiği haberi onaylayamıyorum diyorsun yani kayba inanmıyorum diyorsun görmeden bir şey diyemiyorum nasıl gelecek diyorsun öbür de o kalkıyor ya diyor bu öldüyse nasıl dirilecek diyor ya ölmedi ki zaten yaşıyor diyor Resulullah e ama diyor gökte atmosfer yok atmosferde e, oksijen yok diyor ya manyağı görüyor musun Allah inşallah Resulullah miraca çıktı mı orada hava yok atmosferde nasıl ölmeden geldi ya ya sen deli misin divane misin? Gaybî işlerden bahsediyoruz. Allah'ın kudretinden bahsediyoruz. Hava nedir ya? Allah istese şimdi de bir adamı havasız dünyada yaşatır mı? <gülüyor> e sen o zaman de. Allah havasız da şu anda beni de yaşatabilir. E sen diyor ki. atmosferde hava yok diyor ya. İçersem nasıl yaşayacak diyor. Böyle bir iman olabilir mi ya? Yani Kur'an'da bir şey yazıyor. Hadiste bir şey yazıyor. Adam onu mantığa vuruyor. Benim mantığıma uymuyor diyor ya. Kardeşim senin mantığına göre din gelmez. Zaten senin mantığın yeterli olsa, dine ne lüzum var? Kur'ana ne lüzum var, hadise ne lüzum var? Allah buyurduk gebriz akıl mantık verdim hepiniz bir yol tutturun gidin. Ama akıl üstü vahiy geldi. Dînünâ bin la lâ'lâ münâsibit lukûl Dinimiz ahet hadis dinidir, akıl mantık dini değildir. Akıl mantığın tek fonksiyonu nerededir? Dini anlamaya yarar. Yoksa din kurmaya yaramaz. Helal haram belirleyemez. Yani Hz. Ali buyurduğu gibi eğer din akıllı olsaydı diyor meski yiyoruz ya onun diyor altı tozlanıyor altına mes vermemiz lazım. Biz nereye veriyoruz mesi? <gülüyor> üstüne veriyoruz. <gülüyor> yani burada bile mantık yürütsen nasıl olur kardeşim üstüne veriyorsun? Altı tozlandı dersin. Burada mantık işlemez. Allah Resulü buyurduğu noktada inanan erkek ve kadına bana göre şöyle bence böyle demek Müslümana yaraşmaz. Allah Resulü ne buyurdu, ne duyurduysa haktır ve gerçektir. Sakın bundan sonra hadisleri elemeye, onları böyle süzgeçten geçirmeye, asabufu tartışma açanlara, mezhepleri, müstehitler arda bu yapanlara aman aman aman aman aman helak olursunuz. Şüpheye girerseniz o şüphe sizin imanınızı kemirir de bitirir Allah muhafaza etsin. Bu saf itikadınız üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Onun için Rasulullah averimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem "Aleyküm bi'tikadın o koca karı itikadına devam edin." diyor. Hadis-i nedir? Koca karı itikadına. yani ne demek koca karılar çok saf olur? Nasıl inanırlar biliyor musun? 40 tane başka bir delil getirsen o bildiğinden. Ha! İşte rastlanan koca karı itikadından kastı nedir? Yani siz eli sünnete göre inanın ama Koca karıların inandığı şeylere inandıkları samimiyetle inanın. Yoksa koca karıların dediğine göre inanın demiyor. Anladınız bu manayı? Yani bir koca karı inandığı şeye nasıl sarılır? Yüz tane doktor gelse ona koca karı dinlemez o doktoru. Ha şimdi bu da sen de diyor ehl Sünnet'e öyle sarıl ki dünyanın hacısı hocası seni saptıramaz. Sen inandığından cayma. Onun için Cemakşeri var keşaf tefsirini yazan büyük alim Allah'a ve mutezile mezhebindendi sapık mezheb ama ilimde de zirve Türklerdendi bir yere geldi dediler Cemakşeri gelmiş dünyanın en büyük alim Kur'an'a ilk hemen hemen rey tefsirini ilk yazan adam yani diyebiliriz şiir açmış bütün millet toplandı bir de koca karı geldi şimdi toplantı şeye meclise zaten dedi baktı bu muymuş dedi o ya falan Cemakşeri de bozuldu tabii ya. Sen dedi, beğenmedin beni dedi. Yok, hiç demedim dedi ya. Dedi ben sana dedi Allah'ın varlığını şimdi yüz delille ispat ederim dedi. Cemakşeri dedi. Onu sen şüphesi olanlara ispat et, bana hiç delil lazım değildi. E i̇şte yine bir koca garı Cemakşeri yendi mi? Yendi şey duydunuz Fahru Razi'yi duydunuz Fahru Razi Hazretleri Fahru Razi'nin işi gücü ilmi kelamla felsefecilerle mücadele ilmi kelam ilmi kelam delil delil delil ispat canı çıktı hakikaten eli sünnetin kalesidir Fahru Razi Hazretleri vefat ederken efendi hazretleri nasıl gidiyorsun dedi koca karı itikadı üzere gidiyorum. o kadar delil melil uğraştık onlarla mücadele ettik ama esas itikat sah itikadımız dedi yani İnandığımız şekil Allah'ımıza kavuşacağız. Onun için sizleri de inşallah el sünnet ve cemaat itikadına koca karıların itikadı gibi samimi sağlam bir bağlantıyla sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Bu hususta da sizleri ikaz ettik. İnşallah ikazlarımızı ne yapabilirsiniz? Kayda değer bulursunuz. Gençlerimiz özellikle bundan sonra çok akım, akımlar